Oh <laughs> Thank Kainat, bugün 15 Aralık Çarşamba, yıl 2010, ay 12, gün 349, Kasım 38, 1432, Hicri Muharrem 9, 1426, Rumi Aralık 2. Günün Sözü Her ne kadar dileklerimizle birçok şeyi değiştiremiyorsak da, zaman birçok dileğimizi değiştiriyor. Marcel Proust Günün Tarihi 94 yıl önce bugün 15 Aralık 1916'da Çarlık Sarayı'nın desistleriyle etkili papazı Rasputin öldürüldü. Günün fıkrısı. Can baştan aşağı zayıflarla dolu karnesini anne ve babasına uzatırken dünyaya harika bir çocuk getiremediğiniz için üzgünüm dedi. Ama bunda benim suçum yok. Yemek listesi gün 349. Patates püresi. Haşlama et, zeytinyağlı kereviz, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi Gab on what you do to me do the Merkez Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Alan Freed'e de bir günaydın dedik. Alan Freed, Dog diye de biliniyor. Ay köpeği. Ve Amerika'nın en önde gelen rock'n'roll'un da kurulmasında rock'n'roll devrimi diyorsak ona, onun da yaratılmasında en önemli rolü oynayan DJ'lerden biridir. O zaman DJ denmezdi. Ve en önemli özelliği de rhythm ve blues. Afrika, Amerikan müziğini de savunuyor olması. Yani siyahlara o zaman Amerika Birleşik Devleti'nin pek iyi muamele etmediği daha doğrusu tamamen ayrımcı muameleye tabi tuttu. Hatta büyük bir müziği yaratmış olsalar dahi bunları görmezden geldiği bir dönemin kendisi beyaz olmasına rağmen Alfred çok önemli bir hizmette bulunup işte Little Richard, Bo Diddley, Chuck Berry gibi e, siyahi müzisyenlerin aslında bu işin Öncüleri olduğunu kendi radyo programlarında da diskoelik yaparak çaldığı e, biliniyor. Çok önemli bir rolü var. Fakat bunu biraz da pahalıya ödemiş olabilir. Biraz önce çaldığımız parça, mesela Little Richard'ın "Tutti Frutti"siydi. bundan ibaret aslında bütün rock and roll'un ritmi ve özeti yapılacak olursa bu kelime, onomotopayik bu kelimeyle izah edilebilirdi. İşte bunları anlatan bir adam Alan Fried fakat e, Peyola diye adlandırılan yani dit jokerlerin para karşılığı bazı plakları çaldığı ve bu şekilde e, bazılarını ön plana çıkarttığı iddiasıyla Alan Fried'in bu ırk bariyerlerini setlerini yıkmasının bedeli kendisinin Payola skandalı ile 1960'ların başında bu müzik endüstrisinde pek çok herkesin yaptığı aslında bir şey kendisine gönderilen plakları çalmak gibi ama bunun rüşvet olduğunu iddia ettiler ve sonunda ilk ağızda Alan Freed de gitti istifa etmek ve bütün hayatı da sönmüş oldu. Böyle ilginç bir hikaye Alan Freed'in doğum günüydü. Bugün 1921'de 15 Aralık doğumlu. Kendisi 1965'te çok genç bir yaşta hayata veda etmişti. Bunda kariyerinin bu şekilde yıkılmasında büyük payı olduğu söylenir öteden beri. Kendisini dinleyenlerine, radyo dinleyenlerine bir vedası var kısaca ona da kulak verelim şey diyor yani bu burada bit, kalmayacak devam edeceğim diyor ama edemiyor yeah, yeah, yeah. thank you for we leave uh, tonight we'd like to say uh, special thanks we don't have much time to thank everybody and especially to our friends in the music business and to our wonderful friends here and all of you out there for your great loyalty Evet bu iyi geceler değil sadece e, bu sadece bir iyi geceler diyor yoksa elveda değil diyorsa da yakında görüşürüz diyorsa da bu gerçek olamadı ve sonuç olarak da birkaç yıl sonra da çeşitli sağlık sebeplerinden dolayı hayata veda etmiş önemli bir öncü Diz çöke meslektaşımız da diyebiliriz kendisine. Onu anarak başladık. Alan Freed'e günaydın dedik. Bugün bir de tarihsel olarak tam 10. yılı Çernobil reaktör, reaktör kazasının ardından nükleer santralin çalışmasının durdurulmasının 10. yıl dönümü bunu da belirtelim. Evet, Ukrayna'da olmuştu. Şimdi Ukraynalı bir e, bilim adamından da bir haberle açabiliriz. Ukrayna, Güney Denizler Biyoloji Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı konuşmuş. Karadeniz'de üç çeşit tüketilebilir sanayi de deniyor yani sektöre, e, gıda sektörüne yönelik balık türü kalmış olduğunu ve önlem alınmaması halinde Karadeniz'deki büyük balıkların tamamıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemiş. Bu sonucu Karadeniz'de yaptıkları detaylı inceleme sonucu elde etmiş olduklarını belirtiyor. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Eskiden küçük balıklar Karadeniz'de giderek artıyor demiş. Yiyecek olan büyük balıklar olmadığı için... Karadeniz'de eskiden Mersin, Lüfer ve Kefal bulunduğunu kaydetmiş. Şimdi ise Karadeniz uskumrusu bile yok. Karadeniz'deki balık stokunun %90'ını hamsi ve çaça türü küçük balıklar oluşturuyor demiş. Tabii Karadeniz'de son yıllarda artan doğalgaz ve petrol üretim tesislerinin de varlığının önemli bir rol oynadığını söylemiş Tokarev adlı bu. Yuri Tokarev adlı önemli bir kuruluşun başındaki ...Ukrayna Güney Denizler Biyoloji başındaki adam. Ve su üzerindeki yük ulaşımının artmasıyla sudaki berraklık azaldı ve güneş ışınları deniz altına rahat geçemiyor. Bu yüzden de büyük balıklar oksijen almak için Karadeniz sularını terk etmek zorunda kalıyor demiş. Türkiye'nin kanalizasyon sularını boğaza döktüğünü, bunun da balıkları yumurtlama için göçüne engel olduğunu belirtmiş... Yani Karadeniz kıyısında oteller ve kamplar bulunması iyi bir şey ama otellerden önce atık su arıtma tesislerinin kurulması gerekiyor. Bunu istememiz lazım. Aksi halde bu durum gelecekte bir felakete dönüşebilir ifadesinde kullanmış. Zaten bütün dünyadaki balıkların yüzde doksanının ortadan kalktığı bir dönemi yaşıyoruz. Onun için artık doktor neyse esin doğru da gidiliyor galiba. Ben daha çok aslında bunu yapanların Rus olmasına ve neden Türk otellerini hedeflediklerine dair bir takıntı içindeyim. Bir de bu açıklama neden şimdi? E o zaten hani cepte paket olarak duruyor. Neden şimdi? Her an kullanabiliriz. Önemli. Önemli yani. Evet. Günün en önemli haberlerinden biri de bu uyuşturucu meselesi. Uyuşturucu ve organ kaçakçılığı işine girdik abi. Öyle mi? Evet. İsviçreli senatör Dick Marty Avrupa Konseyi için uzun bir araştırma, iki yıl süren bir çalışma sonucu bir rapor hazırlamış. Ve yakından evet, radyonun ilk yıllarında takip etmekte olduğumuz bir... ...savaş, Kosova... ...vaziyetleri var... ...suç dünyasında... ...oradan suç dünyasına ulaşıyoruz... ...oradan da siyaset dünyasına... ...çok... ...yani dünyanın halini gösteren... ...en ilginç raporlardan biri olduğunu... ...söylemem gerekiyor... ...o zamanki... ...şeyi hatırlamaya çalışıyorum... ...nasıl açık gazetede kapsıyorduk bunu... ...UÇK vardı... ...Kosova Kurtuluş Ordusu... ...ve bununla ilgili kesinlikle çok ilginç iddialar da ortaya atılıyordu Amerika Birleşik Devletlerinin orada uyuşturucu kaçakçılarıyla da işbirliği yapıp siyahi bir şey kurdurdu bir çeteyle işbirliği yapıp mücadele bunu kurtuluş mücadelesi adı altında başka şeylerin hesabını yaptığı söyleniyordu meğerse bir kısmı doğruymuş. Yani bu İsviçre'li senatör Dick Martin'in raporunda şu anda seçimleri kazandığını iddia eden Haşim Taçi'nin e, eroin ticaretinde kontrolü elinde tuttuğu belirtiliyormuş. Taçi'nin yakın adamları savaştan sonra ellerindeki bazı Sırp mahkumları Arnavutluğa götürmüşler Ehe. ve burada öldürüp kurbanlarının e, organlarını da satmışlar. Geri dönüşüm yani bir çeşit yani Çünkü bu soğukanlık içinde anlatıldığında Birilerini alıp bir yere götürüyorsun Öldürüp açıyorsun yani Baya hani e, hayvan kesim merkezi gibi evet. bir şey Aynen öyle Yani uyuşturucu var Organ ticareti var e, Kar da var bu Bir de silah ticareti var e, bu, bu, da bu üçüyle ilgileniyormuş Onu, onu Amerikalıların desteğiyle Başbakan Peki bunlar de açılar, iddia mı başım. Yoksa elde bir şeyler var mı Yani çok ağır iddialar çünkü Daha doğrusu ithamlar Evet, aynen öyle söylemiş. Kendisi açıklama yapmamış ha şimdi taçının, fakat yakınları bu gülünç demişler buna. Yalnız bu İsviçreli bir senatörün iki yıllık araştırmasının sonunda Avrupa Konseyi için hazırladığı raporda geçiyor. Konsey kabul etmiş mi bu raporu? Yani ee, onaylanıp resmi Avrupa Konsey raporlarından bir haline gelmiş. Bu yeni açıklamış. Evet. Avrupa Konseyi için yeni açıklanan rapor bugünkü Guardian gazetesinin manşetinde zaten çok ilginç bağlantıları da var. Yani FBI Amerikan Federal Araştırma Amerikan Polis Federal Polisinin ve diğer istihbarat kaynaklarının raporlarına dayanıyor rapor zaten. Ve e, Taçi eroin ticaretinde kontrollerinde tutuyormuş organ ticaretini elinde tutuyormuş. Dün Kosova'nın başkenti priştine'de başlayan bir organ kaçakçılığı davasından da bahsediyor. Dün başlayan bir dava var. İki yıl önce 23 yaşındaki Türk vatandaşı Yılman Altun'un, Yılmaz mı yoksa, İstanbul uçağını beklerken gümrük görevlerinin önünde bayılmasıyla başlamış olay. Hı hı. Karnında ameliyat izni görmüş polis. Medicus adlı bir kliniğe baskın düzenlemiş. Bu hem altın iddialara göre hem de böbreği satın alan İsrail vatandaşı. Tahmin edilebileceği gibi İsrail çok. Bu işte çok sayıda haber çıkmıştı. İsrail'lilerin gelip organ aldıkları kendilerine. Bezalel Şafran. Ameliyatta Türk doktor Yusuf Sönmez'in yer aldığını söylemişler. Yani bu adamın adı da çok sık geçiyor son Zaten yıllardır. Zaten bölgedeki herhalde organ anlamında çetelerden biri bir İsrailli bir ekip var. Onların kim olduğunu bilmiyoruz. Bir de e, bu doktor var. Zırt ya ben çocuktum. Bu adamla ilgili haberler hatırlıyorum. Evet. Yine İsrailliler organ falan bu kelimelerle bir evet. birlikte. E, yalnız tabii Kosova meselesi de yeni bir. Bayağı ilginç bir şey. Guardian'ın haberinde sönmez. Belki de dünyanın en tanınmış organ kaçakçısı sözleriyle tanınıyor. Ama bence öyle değil. Çünkü o doktordan büyük organ kaçakçıları vardır herhalde. Yarın Avrupa Konseyi'ne sunuluyor. Yani bugünkü haber bu hmm. 15 Aralık tarihli. Evet BBC Türkçe'den de okuyorum. Basın özetinde de var. Yarın Avrupa Konseyi'ne sunulacak raporda. Bu Medicus var ya işte Doktor Yusuf neydi adı Sönmez'in de Aha. aralarında yer aldığı bu klinik 10 yılı aşkın bir süre kiminle çalışıyormuş? Kimle? Haşim Taçi ile. Hmm. O da Kosova'nın başbakanı olduğunu söylüyor. Organize suç örgütleriyle ilişkili oldu. Kosova Kurtuluş Ordusu ki tamamen mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, şey çevrelerinin sol kesimlerin ta o tarihte e, çok ayrıntılı zinette filan yazılar çıkmıştı bu UÇK'nın ve bunu bunu e, Chomsky ve pek çok kişi de e, yazdı bu konuyla ilgilenenlerin UÇK'nın aslında bir e, Amerika ile tamamen işbirliği halinde olduğu yazılıydı. Şimdi işte Haşim Taçin'in liderliğini yaptığı Drenitsa adlı bir grubun uyuşturucu ve organ ticaretinde büyük rol oynadığı belirtiliyormuş. Ve bu grubun bazı üyeleri de Haşim Taçi'de dahil Kosova yönetiminde önemli görevler üstlendiği kaydediliyor. Kosova hükümeti ne demiş? Ne Hukuki demiş? ve siyasi adımlar atacağız bu konuda demiş. Bugün Britanya basınında çok şey, önemli yani yer tutuyor. The Times gazetesinde Taça hakkındaki iddialarla bir analiz yazısı kaleme alınmış. David Charter diyor ki raporun Kosova devletinin meşruiyetini tehdit ettiği belirtiliyormuş. Yani şöyle bir alıntı var. Kosova'nın devlet statüsünden bir geri dönüş olmayacak ama bu İsviçre senatör Dick Martin'in raporu Marty, bir ulusun doğuşunun artık romantik bir şekilde anlatılamayacağı anlamına geliyor. Çok romantik değil bence de bir, bir kahramanca bir Genellikle monsuzluk zaten mücadelesi yapmak. Genellikle zaten bu ulus doğumları değil mi <gülüyor> pek romantik hikayeler olmuyorlar. Bazen de oluyor yani Küba'nınki öyle mesela. Küba devrimi'nin ki. E tabi yani hani. Romantik yine de bilmiyorum bir bakış açısıyla ilgili olduğunu düşündüğüm bir şey. Çünkü başka bakış açısında büyük ihtimalle dramatik bir şeyler de olduğunu görebilmek mümkün. Ama burada da işte hatırlayacaksın Türkiye'de ilk tanıyanlardan biriydi Kosova'nın bağımsızlığını. Hı hı. Yani bunlar işte ta Kosova Meydan Savaşı'na kadar geri götürebileceğimiz şeyler değil mi? Evet, Osmanlı İmparatorluğu, Murat Hüda Vendigar. Bağlar falan filan. Ama işte şimdi Taçin'in yaptıkları diyor The Times'ı da David Charter. Amerika Birleşik Devleti, İngiltere ve bağımsız Kosova'ya destek verenler tarafından bilerek ve isteyerek görmezden gelindi diyor. Buna inanmayacaksın. Abi görmezden Hı -hı. gelinmiş bütün Taçin'in yaptığı bu uyuşturucu, canım, uyuşturucu. haberleri yoktur olur mu öyle şey? Uyuşturucu silah ve eroin ticareti. Çünkü demiş yeni bir devlet için güçlü bir lidere ihtiyaç vardı. E o zaman tabii başka değil mi? Yeni bir devlet kurmak için güçlü bir lider gerekiyor. Hı hı. Şimdi Washington ve Londra'da da dahil olmak üzere diğer başkentlerin bir isyancıyı siyasi lidere dönüştürmek ve Taçin'in yasa dışı faaliyetlerini resmi tarihten silmek için ne kadar baskı yaptıkları konusunda sorular sorulacak. Belki ise de. Müracaat etmek mümkün olabilir. Bunu da Amerikalı diplomatlar eminim konuşmuşlardır çünkü. İhtimal var evet. Kosova'nın meşruiyeti için vereceği asıl sınav yeni devletin taçı ve diğer üst düzey politikacılardan hesap sormaya ne ölçüde hazır bulunduğu konusunda olacak demiş. Bir hesap sorarlar mı diyorsun? Sorarlar bir gün. Evet, günün bence çok önemli haberlerinden biriydi gerçekten ve bir olay daha demistifiye oluyor mu sence yoksa kapatılıp gidecek mi taçı bu bağımsızlık kahramanı olarak karşımızda bilge bir insan olarak kalacak mı? Merakla ee, bekliyoruz. Bence burada dengeleri sağlayacak ya dengeleri belirleyecek olan şey büyük ihtimalle e, bu iddiaların gerçekliği ya da yalan olması olmayacak işin kötü tarafı bence o. ...yani karşımızda değer biri olarak kalırsa... ...bu sebeple olmayacak aklandığından... ...eğer... E, ...aman Allah'ım canavarı yakaladık dersek... ...yine yakalamış olmamız da bir tek canavar olması olmayacak... ...biraz tatsız ve ümitsiz bir durum bence bu... ...yani bu kadar sene sonra böyle oluyorsa bu iş çünkü... ...büyük ihtimalle burada hani adalet duygusu değil... ...daha çok... E, ...dengeler... ...önemli bir yer tutabilir gibi geliyor bana... ...yani yıllarca yazdı bunu... Ee... Amerika'nın ve dünyanın ilerici diyebileceğim medyasında ve düşünürlerinde bütün zinet gibi internet sitelerinde yıllarca okuduk. UÇK'ya büyük ölçüde şey yardımı CIA'nin desteği, silah desteği ve böyle kaçakçılıklarla çok ilgisi olduğu haberleri vardı. Hı hı. Ama pek dikkate alınmadı. Bundan sonra dikkate alınmaz herhalde zaten artık. Yalnız pek ben şeyi merak ediyorum. Bu Avrupa Konseyi önündeki rapor okunduğu zaman yarın e, sayın heyet üyeleri, dışişleri bakanlık temsilcileri falan Avrupa Konseyi çok en eski örgütlerinden biri dünyanın ve Avrupa medeniyetinin, dünya medeniyetinin kurucu şeylerinden biri sayılıyor uluslararası alemde. Şimdi bu raporda işte adamların organları çalındı. Onlar öldürüldü. Bu arada eroin ve silah ticareti gırla gidiyordu Finlandiya konuşulduğu zaman ne yapacaklar? Bir şey yapmayacaklar Olur yani. Bu fırtınalar yere yatıp beklediğinde bir süre sonra geçiyor. Tekrar kalkıp yürüyüp devam ediyorsun yoluna Dava açacağız demişler de galiba. Öyle bir düşünüyorlar herhalde. Pekala. Diğer habere geçelim. Julian Assange, Wikileaks internet sitesinin kurucusu. Julian Assange, Londra'da gerçekleşen duruşmasından sonra ne karar çıktı? Kefaletle serbest bırakılması kararı çıktı. Hı hı. Mahkeme geçen hafta gözaltına alınan Assange'in ilk duruşmasında yaptığı tahliye talebini reddetmiş ve gözaltı durumunun devamına karar vermişti. Çünkü adaletten kaçabilir, absconding diyorlar. Kaçabilir denmişti. Kaçabilir miymiş? Kendisi teslim olan biri kaçabilir demişti. Ben orasında yani. değilim canım. Yine belki kaçmaya niyetlenir de bu sırada artık dünyanın bir tek bile bildiğim kadarıyla Patagonya'nın doğu bölgelerinde bilinmeyen bir hali var. Yoğun, Nereye kaçacak? Kuzey Kutbunda da var. Öyle mi? Ha, pardon, Güney Kutbunda. Tamam, Kuzey'de ben birkaç bilen biliyorum. <gülüyor> evet, Güney Kutbunda var. Ama e, pasaportuna da el konmuş zaten. Bir de adam hani kaçakçı maçakçı değil ki... ...zaten kaçarsa yaptığı işle ilgili ciddi bir zarar vermiş olacağından... ...hani dava adam olarak kaçma ihtimali çok düşük. Şimdi neyse kefaletle... Serbest bırakılmak talebini kabul etmiş. Dün avukatı son derece ilginç bir basın toplantısı gibi bir şey yaptı ve çok ilginç gelişmeler oldu aslında. Bir kere İsveçli savcılar onu hapiste tutmaya kararlı görünüyorlar. Hı hı. Yani İngiltere'deki mahkemenin kararını da beğenmedi İsveçli savcılar ve bastırdılar. Hayır biz itiraz ediyoruz kefalete rapten serbest bırakılmasın dediler. Bu İsveç'te adaletin yerine gelmesi için yani iki kadının kendileriyle prezervatif kullanmadan yattığı gerekçesiyle bir soralım bakalım acaba hastalık almış mıyızdır diye bir titizlikle şey yaptıkları durumu İsveç hükümeti kırmızı bültenle arattı Interpol'i ve adamı getirtip oradan da Amerika'ya postalamak konusunda kararlı gözüküyor. İsveç demokrasisinin de gerçek yüzü de ortaya çıkmaya başladı bu şekilde. Şimdi ona itiraz fakat hakim de bir tuhaf. Nesi var hakimin? Ee, şöyle bir karar vermiş. Ee, 200 bin Sterlin nakit, peşin para, cash verecekti Mahkemenin kasasına yatırılacaklar yani Birisi bankadan çekecek herhalde bir çantaya koyacak. yani Çünkü cebemebe girmez herhalde evet, o kadar belki para. Bavul 400 bin dolara yakın bir para bu. 380 <gülüyor> bin dolar yapıyor. Benim hayal kapasitemi iki açıdan da aşıyor. Bilmiyorum ne kadar tutacağını ama herhalde irice bir çantaya falan girer. Girer herhalde evet. Dolduracak, mahkemeye getirip, mahkemenin kürsüsünün önüne koyup fermuarı mı açacak? Evet. Peki, bu evet. para şey yani, benim yerime kefil kalsın, ben hapiste duracağım, o dursun parası değil evet. mi? Evet. Şimdi neden bu böyle? E, kaçar diye. Hı? Kaçar diye. Peki neden nakit? Yani çekli olmuyor mu? Hımm. E, kredi olabilir. kartıyla olmuyor Değil mu? Değil mi? Kapitalizm bunca gelişti. Her tarafta her şekilde her şeyi ödeyebilelim diye çalışıyor. Evet aslında olabilir. Ama kart yok Ama ki. Belki de Normalde Visa böyle işliyorsa bir... boş ver canım ne yapıyorlarsa yapsınlar. Visa, Mastercard, kart de hepsini el koydular zaten adamı kullandırtmıyorlar ki herhangi bir kartını. VekiDex. E, yalnız e, şey de olacak. E, zaten Assange'de pasaportunu İngiliz polisine teslim edecek ve yargılanması süresinde ülke dışına çıkma talebinde de bulunmayacakmış. Mahkemeye tebliğ ettiği ev adresinden de çıkmayacakmış. Yani koşullar da böyle ha. Yani dünyanın en e, organ ticareti yaptı zannedersin adamı değil mi? Ortada silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirdi. Bu kadar sıkı bir şey olmazdı belki. Her akşam kayıtlı olduğu polis merkezine düzenli aralıklarla rapor verecek. Hı -hı. <gülüyor> şey pasaportuna el konması yetmiyor. Elektrik, elektronik, elektronik prangada pranga konacak. Tam belki Ayak bunlar dili. kefalet prosedürüdür ve polis devletin gereğidir. Yani. Çünkü İngiltere'de dünyanın en tatlı, en güzel ve en en falan öyle bir şey yok tabii. Ama 1215'te çıktı. Dört yıl sonra 900 yılını kutlayacağız şeyin. 900. yılını. Habeas korpusun ve e, Magna Carta, kişi haklarına dokunulmazlığın yani. Ben yine burada i̇şte. yani Magna Carta tabii bazı kişilerin haklarına dokunulmamasını sağlıyordu. İngiltere'de hala bazı kişilerin haklarına dokunulmuyor. Bence tamam Magna Carta oturdu da. Bu Assange'i kapsıyor mu? Orası... ...bir tartışma konusu. Evet. <gülüyor> Mark Stevens bu artık bir... ...gösteri... ...yargılamasına dönüştü demiş... ...avukatı. ve Britanya'nın ve... ...şeyin... ...dünyanın da en tanınmış... ...insanları... ...bu arada bulunuyorlar. Cimayma Han var mesela... ...John Pilger... Dünyanın en çok ödül kazanmış Britanya'nın en tanınmış gazetecilerinden biri Avustralya kökenli Gazeteci Hepsi kefaletleri ödeyeceğiz diye Dün Michael Moore'da 20 bin dolar Ben yatıracağım hemen demiş Kredi tabi o da çekecek herhalde bankadan Ve bunu Ulu özel ulakla güvercinle mi gönderecekler Nedir elden nasıl gider bu para Onları da anlamıyorum <gülüyor> Ya hallederler o kısım kolay kısım Teknik sıkıntılar Onda su çok büyük bir gösteriler yapıldı. Aba zorunda dün 650 bin civarındaydı. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Ona da bakarız. Baskıları kesin diye ee, ve ama şeyleri hakim izin vermiş gazetecilerin twitter kullanmalarına mahkemede <gülüyor> ve. E... Avukat demiş ki yarısını e, toplayabildik demiş kefalet parasının <gülüyor> ve tekrar İsveç'in itirazından sonra tamamını da sunacağız herhalde demişler. Yani her şeyini veriyor pasaportunu veriyor elektronik pranga takıyor parayı da cepten veriyor yani kasaya koyuyor. 48 saat içinde olacakmış ama hakikaten. Üstelik İsveçliler Britanya adaletine de pek güvenmiyorlar anladığım kadarıyla. Daha fazla dert içine girsin. Asen'cin daha fazla masrafa girsin. Daha fazla engelle karşılarsın istiyorlar anlaşılan. Yani bunu bir prosecution değil persecution olsun haline gelsin diyorlar. Yani bir kelime oyunu yapıyor orada avukatı. Diyor ki yani yargılamadan çok, soruşturma ve yargılamadan çok artık bunun bir eziyet ne baskı haline alsın diye söylüyorlar. Yani çok önemli yönetmenler var. Ken Loach var e, film yönetmeni. Yani Oscar e, ödüllü yönetmenler, oyuncular var. Ben... İnsan hakları savunucuları var Bir sürü insan gitmiş oraya evet, Bianca Jagger var insan hakları aktivisti Yani olup bitenden çok mutluydum demiş Britanya hukuk sistemine inanıyorum İnşallah adalet yerine gelecek demiş Ama davanın bir hayli politize olduğundan da bahsetmiş Ken Loach da böyle bir itiraz etmesinin İsveç yetkililerini itiraz etmesinin bu özel bakın ötesine Geçen bir intikam hissiyle Hareket etmesi olduğunu Söylemişler Yazar İvon Ridley'de Sağduyunun bir Zaferi demiş Yani politik bir arenaya Dönüştürülmek üzereydi demiş Eğer kefalet talebi kabul edilmeseydi Demiş Yani korunmasız seks Yaptığı gerekçesiyle Bir tanesinde korunmasız da değil Yani korunmalı başlayıp Yırtılan prezervatif hikayesi Evet diyor. çok enteresan yani ee, Bu arada e, Son derece yani Charles Dickens'a Victoria dönemi Şartlarında yaşıyor Demiş Tek başına kalıyor bir hücrede Ve hiçbir şey kullandırtmiyorlar ve üzerindeki elbiseyle duruyor günler bir hafta aşkın bir süredir iki gün daha kalacak. Bir de bu arada Frontline diye bir kuruluşun orada sık sık basın toplantıları yapıyordu insan hakları savunucusu bir kuruluş. Onun sahibi de benim e, benim adresimi kullanacaktır mahkemeye de verdim demiş. Açık i̇şte Dediği gibi kullanabilir bunu demiş. Reklam alıyoruz artık araya da merak etmeyin. Avukan'ın eli çarptı. Evet. John de Wikileaks'in gazetecilik alanında ger gerekli olan devrimi galvanize etmekte olduğunu söylemiş. Yani bu gerekli olan bir soluk katıyor demişler. Bütün dünyadaki hükümetler deliler gibi kızmış vaziyette geleneksel medyaya. Ama şey demiş yani internet ve özellikle spesifik olarak da Wikileaks bir doğru dürüst işini yapmakta her zaman berbat halde olan gazeteciliğe bir devrimci soluk getiriyor. Getirdi bile demiş. Enteresan. Essence'in tabii bütün kapitalizmin çağdaş... Finans kapitalizminin de organlarının da davranışı da ilginçti. Visa, Mastercard ve PayPal gibi kuruluşlar Amerikan dış politikasının araçları haline geldi diye de bir açıklama var. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'den. Yani e, kredi kartı üzerinden yapılan bağışları siyasal nedenlerle engelliyor Visa, Mastercard ve Wikileaks'in bağış toplarken kullandığı hesabını kapatan PayPal'ı da PayPal adlı kuruluşu da eleştirmiş. Çok dış Amerikan dış politikasının araçları haline geldiğini artık biliyoruz. Bu şu ana kadar bilmediğimiz bir şeydi. Çalışmamı ve yakınlarımı bu yasa dışı ve ahlak dışı eylemlerden koruması için dünyaya çağrıda bulunuyorum demiş. Amazon da buna alet oldu tabii kendisi onu söylememiş ama kitap Özellikle kitap ve müzik ticaretinde kolaylık sağlıyor. İşte böyle. Bu arada da bir anket yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde soru sorulanlardan her üç Amerikalıdan ikisi Julian Assange hakkında adli kovuşturma açılmasını destekliyormuş. Amerikalılar çok kızmışlar ona. ABC News, Washington Post'un bin kadar katılımcıyla yaptığı kamuoyu araştırması bu belgeleri yayınladığı için suçlanması gerektiği görüşündeymiş Amerikalılar. Tabii böyle sorulduğu zaman soru, böyle cevap alınıyor. Yani belgeleri eline geçilen, yayınlamalı. E peki o zaman New York Times ve diğer gazeteleri hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. sormamıştı. Onların da hepsinin yargılanıp kefalete terapten. Bence kapatılmalı o gazetelerde ve bu işi <gülüyor> halledelim. Ya bence zaten gazete kavramını ortadan kaldırırsak zaten böyle şeyler olmaz. En iyisi o evet. Yani çok daha temiz, çok daha kolay. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nde de Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğit başına bir kız öğrenci okulda sermaye istemiyoruz diye bağırarak yumurta atmış. Sonuç ne olmuş? Sucuklu yumurta. Niye? E çünkü sucuk devi. Öyle miymiş? Yaşar Holding. Ha. Hiç yemedim sucuklarını galiba ben de onu <gülüyor> düşündü şimdi de. Dev ama bizim eve girememişti abi. Ama ben sucuklu yumurta olmuş. Açık <gülüyor> night my love pleasant dreams and sleep tight my love may tomorrow be sunny and bright and bring you closer to me Whoa. Just one thing I'd like to know Is your love Still warm For me Or Has it grown Cold If you should Awake In the still of night Please night, my love. Pleasant dreams, sleep tight, my love. May tomorrow be sunny and bright and bring you closer to the Still of night Please Have no Fears For oh, I'll be there You know I care Please give your Love to Me dear only. Oh, Good night my love lesson dreams my love May tomorrow be Sunny and bright And bring you closer to me Night my love adlı şarkı dinleyerek devam etti. Programımız Jesse Bold Belvin, pardon. Jesse Lorenzo Belvin, Atlada 1932'de bugün doğmuş, 1960'ta çok genç yaşta bir araba kazasında, trafik kazasında 27 yaşında ölen, e, istikbal vaat eden, o zamanki deyimle bir e, şarkıcıydı. Hem e, piyanist, hem de şarkı yazarı. Birisi onun o çok tanımış baladlarından biri Good Night, My Love. Onu dinleyerek Jesse Belvin'i de anmış olduk. Ve yolumuza devam edelim şimdi. Bu çok önemli bir gelişmede darbelin ilk kez yargılanacağı balyoz davası. Buna... 20, 48 hatta 24 saat kala Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu e, Görevinden aldı 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Hı -hı. Başkurt'u e, Ve Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda Oy birliğiyle alınmış bir karardan var Aynı zamanda da Granting davasına bakan Hakimde hakim. alındı Çok önemli iddialar var aslında evet. Haklarında yani öncelikle aslında herhalde iki şey söylemek lazım değil mi? Birincisi e, bu kadar az zaman kala e, mahkemeye mahkemenin başka yani şeyin hakimin değişmiş olması bir garip bir hal herhalde değil mi? Yani çünkü yeni hakimin dosyaya hakim olması falan filan gibi de süreçlerden bahsetmek mümkün. Ama bir yandansa e, hakikaten hani görevden alınmaması. Durumuysa çok garip olacaktı çünkü hakkında bu kadar çok iddia olan bir e, hakimin özellikle bu konulara dair yargılamaya devam etmesi adil ile ilgili ciddi şüpheleri de yanında getirecekti ister istemez. Şimdi şöyleymiş yani Büşra Erdal Metin Arslan'ın hazırladığı ortak ayrıntılı bir haber var. Zaman Gazetesi'nde oradan bakabiliriz mesela. Bütün gazetelerde birinci sayfadan verilmiş olduğunu da belirtelim. Hürriyet Gazetesi'nde büyük bir manşet halinde mesela sabah gazete, ilk balyoz hakime diye verilmiş ve Hakim savcılar Yüksek Kurulu aralarında Çetin Doğan Özden Örnek ve İbrahim Fırtınan'ın da bulunduğu 196 subayın yargılanacağı balyoz davasının başlamasına 48 saat kala mahkeme başkanının görev yerini değiştirdi diyor. Sabah gazetesi de. Balyoz'daki BCG bombası diye vermiş bunu. 28 Şubat'ın önemli aktörü Batı Çalışma Grubu'nun Çetin Doğan'ın emriyle 2003'te yeniden kurulduğu ortaya çıktı diye bir özel haber yapmış. Yarın başlayacak Balyoz davası öncesi. Batı Çalışma Grubu'nun bundan 7 sene önce 2003'te yeniden yapılandığını gösteren belgeye biz sabah gazetesi ulaştık diyor. Yeni BÇG'yi dönemin hava ve deniz kuvvetleri komutanları Orgeneral Fırtına ve Oramiral örnek uyguladı. İşte o rapor diye vermiş. 28 Şubat'a götürdü diye. Hı hı. Balyoz hakimine sürpriz atama diyor. Balyoz'da sürpriz atama da şeyin Cumhuriyet Gazetesi'nin de birinci sayfadan verdiği, ikinci bölümde verdiği ben Bütün gazetelerde marşet aslında. 48 saat kala tayin diyor vatan gazetesi de manşet olarak vermemiş ama o şekilde şimdi ilginç olan noktalardan birisi de şu soruşturma delilleri hakimleri görevinden etti diye veren zaman gazetesinin haberi Erdal Metin Arslan haberi özel yetkililer alınan yani hem şeyi bir kere önce haberi verelim değil mi tam olarak Balyoz darbe planı ve Hrant Dink davalarını mahkeme başkanları Zafer Başkurt ve Erkan Canak Özel yetkilerine son verildi O, o biriniyle Hakimler Sabriza Yüksek Kurulu'nun İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Başkurt Ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canak 14. Hı hı. Bizim diyen kimdi? Ee, Sayın Er, er Uygur'un eşi Hastanede Gata'dayken Er Uygur çok ağır hastaydı ee, böyle şeyler vardı hatırlıyorsunuz. Şener Er Uygur Ergenekon'da birinci Ergenekon davasının birinci salonu evet. en önemli salonu. Ee, eşi konuşuyordu 12-14 bizim falan filan diye e, sözler söylediğine dair biz de gayet afallayarak sesi de yayınlamıştık hatta. Evet. Çünkü kulaklarımızın baya baya e, parmakla karıştırmak suretiyle açılmasına çalışmıştık ne diyor diye. 12-14 bizim diyordu O olay öyle kaldıydı Şimdi böyle bir yere geldi galiba Evet gene tabi Hiçbir sonuca varamayız ama 14. Ağzı Ceza Mahkemesi Başkanı Canak'ta görevinden alınmış Başkurt geçici yetkiyle Gebze'ye Canak'ta Sakarya'ya gönderilmiş Şimdi Adalet Hı -hı. Bakanlığı müfettişlerin hazırladığı bir rapor var Uzun zamandır Hazırlıyorlarmış Ve Hem Başkurt'un yani Zafer Başkurt işte bu şey balyoz davasına bakacak olan darbe. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı darbe ve kaos davası olduğuna hiç şüphe yok. Yani iddianamelerden hı hı. öyle. Ee, öteki de Türkiye Cumhuriyet tarihinin yakın tarihinin en önemli bir başka davası. Hrant Dink davası yıllardan beri sürüyor. 2000. 7'den beri sürün, sürünüyor bir anlamda. Ee, onun hakimi Canak'ta Sakarya'ya gönderilmiş. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın raporunda her iki hakiminde Ergenekon sanıklarıyla irtibatlı olduğu ifade ediliyor. Raporda hı hı. Ağır şeyler var yani. Uzun zamandan beri takip ediliyorlarmış. Dinlemede var mı bilmiyorum. Ve iki hakimin Soruşturmalara müdahale etmek için yapılan planın da içinde yer aldıkları anlaşıldı diyor. Anlatılıyor diyor iddialarda. Teknik takiplerde yani dinleme mi oluyor bu teknik takip davaların sabote edilmesi için Kadir Özbek, Hakimler savcılar Yüksek Kurulu'nun ikinci başkanıydı kendisi. Mücadelemiz devam edecek evet. demişti. Evet. O sözüyle hatırlarak geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay. O da şu sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Hı hı. Ee, e, onların arasında yani hem Kadir Özbek'le hem de Seyfi Oktay'la görüşmeler yapıldığı belirtiliyormuş. Ve gerek Başkurt'un gerek Canak'ın Ergenekon sanıkları için lehte karar vermeleri yönünde etki altına alındıkları dile getiriliyormuş. Bir başka her ikisinin de. Ee, başını çok artacak bir başka iddiaya göre diyor haberde emniyetin yürüttüğü bir uyuşturucu operasyon zaten daha çok e, öne çıkan şey Ergenekon'la ilgili iddialar değil aslında başka bir davalarda bunları belki de çok açıktan söylememekte lazım çünkü henüz bu mu değil mi bir hakimden bahsettiğimiz için sonuçta buradan gitti ama başka bir yerde hakimlik yapacak şu anda eee Evet. Ama hani e, uyuşturucuyla ilgi, rüşvet aldığına dair aslında veyahut işleri kolaylaştırdığına dair çeşitli ağır iddialar var. Evet, e, hakkında e, Ama mesela bütün gazetelerden de okumak bana mümkün. Bir garip geldi de çünkü. Evet. En nihayet düşün Ada Pazarı'ndasın. E, bütün bu haberleri okudun. E, gidiyorsun mahkemeye hakim diye karşında. Bir e, garip, tatsız hal olmaz mı diye düşünüyorum. E, Valla bilmiyorum yani ...karar veremedim ben de... ...Cumhuriyet Gazetesi... E, ...Hakmet Savcılar Yüksek Kurulu... ...Başkurt ve Canak hakkındaki kararını... ...uyuşturucu davalarındaki irtibatlar... ...gayri ahlaki ilişkiler iddiasına... ...dayandırdı diyor... ...İlhan Taşçı'nın haberi... ...şimdi şöyle... ...yani... Şey, uyuşturucu, Canak'ın baktığı uyuşturucu davasında sanıkların lehine karar vermesi karşılığında rüşvet alındığı iddia ediliyor evet. diyor. Haberdi. Bunun dışında bazı ses kayıtları var falan filan. ya yani Gittikçe daha geniş, daha büyük haberler bulunabiliyor. Dün gördüm ben. Birazcık bakındım çünkü anlayamayınca kim kimin niye aldı kısmını. Yani bir organ ticareti yok. Yoksa... Olup olma Yani iddialar üzerinden gidecek olsak oho daha neler olabilir diye düşünmek mümkün. Çünkü... Ee... Kadın karşılığı işte verilen kararlarla ilgili iddialar var ya bir böyle bir geniş bir dosya durumu var işin. Yani raporda ne diyeceğimi hakikaten bilemiyor ya yani hayat kadını deniyor falan şeyler işte malum mesai bitiminden sonra Beşiktaş adliyesine getirdiği ve burada görev yapan muhabirlerin de duruma şahit olduğu öne sürülüyormuş. Uzun süreden beri gündemdeydi ancak eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu söz konusu dosyayı dikkate almıyordu. Yeni Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ise raporu inceleyerek hakimlerin görev, görev yerini değiştirdi diyor. Tabi balyoz davasına sivil toplum kuruluşları da dahil olacakmış. Bunu da belirtelim önemli bir haber olarak yarın başlayacak o. Ee, enteresan bir duruma çıkmış. Ee, Haberalın dava açmadığı tek hakimmiş ayrıca Zafer Başkurt. Bir de böyle bir şey var. Ergenekon tutuklusu Profesör Doktor Mehmet Haberalın tahliyesi yönünde oy kullanmış. Zafer Başkurt. Bu nedenle Haberal tahliye sürecinde dosyasına bakan hakimlerden sadece Başkurt'a karşı tazminat davası açmamış. Cumhuriyet Gazetesi'nde de okuyabiliyoruz bu haberi. En azından galiba şu ana kadar HSK ile ilgili tartışmanın bir kapanmış olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bütün gazeteler verdi ve bu HSK ne HSK falan filan gibi tartışma şu ana kadar görmedim ben. Evet, Herhangi bir politikatta. Evet, İkincisi şu kararların alınabiliyor olması yine tırnak içi Alaturka kısmı hariç. Çünkü iki gün kala bir gün kala falan gibi ne olduğunu anlamadığımız darbesel yönlerini evet. geçelim. Böyle kararlar alınabiliyor olması HSK yapısındaki değişikliğin pek de hayırsız olmadığına dair bir örnek olarak sayılabilir galiba. Evet tabii bu gelişmeler de biraz hızlı oluyor itiraf etmek gerekir ki yalnız. Şunu da söylemem lazım şimdi kimseyi savunmak için söylemiyorum bunu ama Gölcük'teki donanmada yükseltilmiş zeminin altından çıkan 10 çuvalda 10'da ısrarlayayım bak. Hı hı. Son olarak eğilim 10 üzerinde. <gülüyor> o yüzden ben de inat yapmayacağım daha. <gülüyor> 9 diye. 10, neyse Yükseltilmiş zeminde gizlendiği fark edilen şey de <gülüyor> çok yeni bir olaydı. gözlükteki donanma komutanlığında ortaya çıkmıştı belgeler. Askeri casusluk ve fuhuş soruşturması ve tüm darbe teşebbüsü davalarıyla ilgili çok önemli bağlantıları da ortaya çıkartmıştı hatırlanacağı üzere. Yani şimdi Sivri'de Yarın görülmeye başlayacak Balyoz Kod isimli darbe planı davası çıkan belgelerle de yeni bir seyre girebilir diye yazmıştı gazeteler. <gülüyor> bir de o var. Abi. <gülüyor> yani o kadar yeni ki bu. Yani e, başta Çetin Doğan olmak üzere darbe planının sadece bu aşamada mı kaldığı sonrası olup olmadığı dile getiriliyordu. Bu planın daha sonraki aşaması olabileceğine ilişkin darbe karşıtı generallerin yargılandıktan sonra yassı adaya sürülmesi hmm. vardı mesela hatırlanacağı. Bu evet. yeni. E yine iddialara göre çuvallarda Poyrazköy cephaneliğinin <gülüyor> çok önemli bir evet. yeni seyir açacak. Poyrazköy şey. cephaneliği Sayın Dala'nın hala yurt dışında sürgünde bulunmasına yol açan hepimiz üzen. Evet, İstek Vakfı'nın e, vakfının şeyi orada da şimdi gidiyorum bir ekmek alıp geleceğim diye evden ayrılan Dalan bir daha bulunamadı. İki evet. Dersi. Ya gerçekten hani e, benim en ifriteden şeylerden biri de İstek Vakfı gündemle başkanı v, v V V V Sayın Bedrettin Dalan bayağı vın kaşalı rektörü ya. şey rektör değil artık. de üniversite sahi... heyeti başkanı mı neydi? Evet, sahibi yani Yeditepe Üniversitesi gerçekten en ayıbı herhalde buydu. Ya yani kaçanlar arasından. Yok şey de fena değildi ya. Kimdi İngilizce öğrenen? Sayın Sayın Çömez. Çömez Turan Turan Turan Çömez. Çömez. O da az ayıp değildi hakikaten. Bu daha böyle. Peki şimdi Poyrasköy cephane dediğimiz yerde de Türkiye'deki çeşitli yerlere yayılmış olan silah ve mühimmatın Krokileriyle beraber oraya gönderilmesi şey vardı. Genelde cephaneliğin toplanıp Ergenekon davası firari sanığı da Dalan'ın aralığına gömüldüğü iddiası çok önemli. Bu da yeni. Onun için hakimler tabii senin de belirttiğin gibi yeni hakimler çok zorlanacaklar bu belgeler için ama değiştirilmesinin de bir aciliyeti olduğu özellikle bu gözlükten çıkan belgelerle beraber söylenebilir. Yani kafes Planı vardı mesela cephaneliği gömdüğü iddia edilen 3 subay şu anda tutuklu ama talimat verdiği iddia edilenlerin sorgulanmaması nasıl düşünebilir diye düşünebiliyoruz. Kafes planı uygulanırken Poyrazköy'deki cephaneliğin kullanılacağı iddiası da vardı. E, kaos planı var bir de. Kaos planı? İşte isticayla mücadele eylem planı da Aha. diyebiliriz. Farklı kod adları var. O da bir denizci tu Amiral Tuğ Dursun Çiçek'e işte taslağı hazırlamaya başta yazısı var. O gerçi kendisi evet. reddetmiş onu ama benim hiç alakam yoktur demiş. Biz belirtelim. E, kafes operasyonu eylem planı da var. E, bu bu planda da Hrant Dink cinayetinden operasyon diye bahsediliyordu. Yani yüz karısı aslında hakikaten ortaya çıkan belgeler. Şimdi o zaman Hrant Dink davası da yeni hakimin tabii bunları da dikkate alması gerekecek herhalde. Ayrıca Dink ailesinin avukatları söz konusu planın üzerinde C dilimi yazdığına dikkat çekmişlerdi. Yani... Bu planın A ve B dilimleri de olması gerektiğini söylemişlerdi. Kafesin öncesi var mı yok mu bilinmiyor. Tabii bir de İlker Başbuğ'da komplo belgesine kağıt parçası ve light anti tank weapon law silahlarına da lav deniyor ona boru demişti. E kendisi bakalım o da zan altında kalacak mı? Dolayısıyla en yani çok hızlı da gelişmeler oluyor herhangi bir şeyi savunmak istemiyorum bu zamanlama konusunda çok ciddi problemler de yaratacaktır bu değişiklik hı hı. ama değişiklik yaratacak olduğu... bazı şeyler de var yani. yani doğrusunu istersen önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız istersen burada durduralım bir de iyi haberi verip öyle durduralım istersen hangi <gülüyor> haberi dostum Silvio kurtuldu Berlusconi hem senatodan hem de temsilciler meclisinden güven oyu almayı başardı ama çok sıyırma bir durum Ya bence bu konuya girmeyelim <gülüyor> <gülüyor> gerçekten i̇ki. irezillikti yani baya baya adam çıkıp bin bir tane takla attı ya iki milletvekili de şey yapmış son anda değiştirmiş oyunu dolayısıyla da bu fala olmuş hakikaten onun dediği gibi kimilet milletvekilinin de satın alındığı iddiası var bazı gazetelerde ama ben böyle bir şeye inanmak istemiyorum yani politikacılar böyle şeyler yapmazlar satın almazlar veya satın alınmazlar diye iki hem de kadın milletvekilleri galiba Onların hiç yapmaması lazım hangi gazete okudunuzun hatırlamıyorum ama öğrenciler ve İtalyan halkı memnun kalmamış arabaları finan Devirip yakmışlar. Çok şiddetli polisle çatışmalarda olmuşum. 10 öğrenci gözaltında. Yalnız üniversitelere yönelik tasarı değil. Ayrıca bu konuda da çatışmalar olmuş. Onlardan da belki 9, 10 arasında bahsetme fırsatımız olabilir. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın, Günaydın. Ömer. Ömer, a, adı yok mu? Buradayım, buradayım. Günaydın. Ha, maşallah. Tamam. Evet, nereye doğru? İran'a gidelim. İran'a, <gülüyor> tamam. İran, sen tanıyor musun bu Ali Ekber Salih'i? Hayır, eskisini de tanımıyordum ama e, alışmıştık. İki işte Ankara'da bir e, büyük elçisi ya. Öyle mi? Evet. Eski Dışişleri Bakanı. Yani yanılmıyorsam öyle, evet. Hmm. Şermont çok birden bir isimdi. Dört küsur yıldan beri de şeydeydi değil mi İran? Evet. Bakanı. Dakar'da toplantıdayken bir mesaj geliyor. Öyle biliyorsun diktatörlüklerde. Azledildin diyor. Ama yok. Bu güzel bir tarafı da var. Teşekkür de varmış şeyde. Ama az teşekkür. Yerine gelen adama çok teşekkür. İnternet sitesinde de. Ah -Ah Ahmet Dinecad'ın hizmetleri için de teşekkür var. Hangi internet sitesini izliyorsunuz siz? Ee, ah sadece Ahmet Dinecad'ınkini. <gülüyor> Şimdi e, bu arada bir e, Fars Haber Ajansı yani resmi haber ajansı bizim Anadolu ajansı gibi yarı resmi bizimki ama onlarınki resmi e, bunu izlemekte e, büyük fayda var. Zira bu ajansın e, Türkçe sayfaları var. Fars diye giriyorsun ve İngilizce Farsça ve Türkçe bir de Arapça var fevkalade öğretici dünya kadar bilgi var ve Türkiye'de basına yansımayan bir takım yani hükümetin İran hükümetinin görüşleri de var bunu izlemek lazım bence yani e, bence listeye alın. E, mesela şöyle bir ibare var. Son 6 Aralık tarihli. Kısa bir süre önce birdenbire NATO füze kalkanı konusunda tavır değiştiren Türkiye Başbakanı, Siyonist İsrail konusunda ikili politikalar izlemeye başladı. İsrail-Türkiye ilişkileri için yangın diplomasisinin, bu yangın söndürme yani, Başlamasıyla birlikte Türkiye'nin bir nalına bir mıhına dedirtecek cinsten bir politika yapmaya ve dokuz Türk'ü katlettiği halde özür dilemeyeceğini defalarca tekrarlayan Korsan İsrail'e yaklaşmaya çalışması, Türkiye'yi bu katil rejimin karşısında zannedenlerde şok yarattı. Hmm. Ya. Peki... Neymiş bu değişikliğin sebebi konusunda herhangi bir yorumun var mı? Oraya oraya geleceğim ama bu yani bütün Çok bu olup bitenlerle alakalı şu okuduğum evet. 6 Aralık yani e, Cenevre'de müzakerelerin işte adına onu müzakere denilse o yani o komedinin farsın. E, Fars, Fars, Fars güzel tuttu. Evet. Ondan sonra o Cenevredeki o tuhaf toplantının yapıldığı gün yayınlandı bu. Yani e, Türkiye'nin bir kere bu arabuluculuk buluculuk konusundaki hevesini epey kıracak mahiyette bir e, e, bir beyan. E, burada Türkiye ne e, İsa'ya, yani Batılılara, ne Musa'ya, yani İsrail'e, ne de Ali'ye e, yaranamaz bir durumda. Ee, şimdi bu müzakerelerde hiçbir şey olmadı. Nasıl, karşılıklı oturdular, görmüşsünüzdür televizyonda. Ee, ama e, baştan itibaren İran, biz kendi nükleer e, yani meselemizi konuşmaya gelmedik burada. Peki ne konuşacağınız diye sordu o. Catherine Ashton var biliyorsun. Evet. Bu e, Avrupa'da dış, e, politika dehası Avrupa'nın. Evet. Ondan sonra İran'ın yerini bildiğinden emin değilim. Her hafta sonu evine gidiyormuş. İngiltere'ye. Özlüyormuş. Ondan sonra... O barones gibi bir şey zaten Baroness zaten evet. evet o zaman öyle... zaten evi dediğin malikanedir. Malik. Özlenir. Evet. Öyle. Ondan sonra ama yani <gülüyor> neyse ee, gidiyormuş ve e, o sözü almış demiş. Peki ne konuşacağız? Vallahi sizin elinizdeki ve İsrail'in elindeki silahları konuşmaya geldik biz demişler. Toplantı bitmiş zaten. Hmm. Onun üzerine e, bir tek karar çıktı biliyorsun. E, hiçbir konuda anlaşamadıkları konusunda anlaştılar. Artı bir dahaki toplantı da İstanbul'da, İstanbul'da olacak. Evet. Ne mutlu bize Gördüm. arayı bulacağız. Fakat Amerika'nın bu konuda bir takım yani çaresizlik içerisinde yüzen Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye burada bir hadi bakalım bir şey yapabiliyorsunuz yapın e, diyesi varmış gibi haberler geliyor. Şimdi bu e, son e, karar yani Manuşel Muttaki'nin işte zayıf olduğundan falan değil yani rejimin adamıydı e, sonuna kadar e, rejimin adamıydı. Ee, ama yerine gelen herhangi birisi değil Ali Ekber Salih'i biliyorsun değil mi kim olduğunu. Hayır. Nükleer Enerji ha, Komisyonu Başkanı. Nükleer Enerji nükleer Komisyonu, Komisyonu başkanı. başkanı evet onu getirdi. Sembolik evet tabii. Ee, yani bu, bu, bu, bu bir satranç yani satrancın e, ustaları satranç oynuyorlar ve e, orada bir tane piyon düştü yerine daha sağlam bir piyon sürüldü öne. O da bu. Bir, satrançta, yani niye? bildiğim kadarıyla bir Fars, fars icadı. Artı icadı. It. It. Fars artı Hint. Fars artı Hint evet. Biz de tavla biliyorsun. Evet. <gülüyor> Şansa biraz yani. E ufak ama o da stratejister tavlada. Doğru. Ee, dolayısıyla bu bu. Yani İran'ın şimdi bakacağız Ocak ayında ne olacak. Tabii burada bir sertleşmeden bahsetmek mümkün. Ee, İsrail hop oturup hop kalkıyor tabii bu konuda. Diğer İsrail'deki yani Filistin'le olan görüşmeler tamamen çökmüş vaziyette. Ee, yani yani Türkiye'ni işte öldürdüğü dokuz insanın ailesinden özür dilemekten aciz ee, bir e, İsrail'in Paradan falan vazgeçtim yani bir basit bir kusura bakmayın yani. Evet evet onu da söyleyeyim yani bence. Ha, bir, bir, bu bu şimdi kalkıp İsra Filistinlilerin evleri konusunda veya Doğu Kudüs konusunda bir adım atmasını beklemek yani böyle bir ülkeden böyle bir hükümetten mümkün mü Allah aşkına hükümet demek daha doğru tabi değil. Dolayısıyla yani burada abesle iştigal etmemek lazım. Evet yani ben de, pardon bir ufacık parantez açabilirsem burada İsrail'in e, hakikaten e, tam bir iflas diye de nitelendirilebilecek bir durumu var yönetiminin. Hı hı. E, çeşitli açılardan bir Betselem'in işte ünlü, e, insan hakları örgütünün açıkladığı 5 yaşına kadar düşürmüşler çocuk tutuklama şeyini açıkça Filistin'de 5 yaşındaki çocukları tutuklamaktalarmış. Bir de son bu yangın diplomasisi diye dünyanın en sinik şeyi haline aldı zaten bu hı hı. 42 kişinin öldüğü. Burada tören Karmel dağlarındaki yangını söndürme çalışmalarında yardıma koşan Filistinin itfaiyecilerin bir bölümüne kendileri için yapılacak törene katılmak üzere İsrail'e geçiş izni vermemiş. İsrail Yani artık <gülüyor> ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ha, bunu. Toplu intihar. ...tabii ne? oraya doğru gidiyor... ...tutmamış bir aşı... ...fakat tabi bu böyle sine sıkışmış bir ülkenin... ...bu köşeye sıkışmış kedi sendromu yani... ...bunun evet. bir tek çıkışı vardır... ...üstüne atlar yani... Ne? dolayısıyla bu... ...şaka değil... ...yani, yani İsrail'i... ...hoş tutmak değil artık bu... ...yani İsrail'in bir... ...delilik yapmasını engellemek... Yani ...burada bir maalesef... ...bir real politik gerekiyor... ...onu da Amerika Birleşik Devletleri... işte ...elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Yani iş artık ilkelerde... ...değil. İş... ...hakikaten savaşın çıkmasını engellemekte... ...öyle gözüküyor. Ee, bu arada tabii... ...İsrail harıl çalışıyor İran'da... yani ...unutmayalım iki tane fizikçi gitti. Evet. Ee, Bilim adamı. Bir tanesi aslında... ...birebir e, nükleer... E, ...programla değil de... ...bu Stuxnet diye bir, bir virüs var... Abi var mı senin bu konuda? Galiba haberi yok onun. Bunda. Evet, evet. <gülüyor> e, bu virüsün bertarafı için uğraşan ekibin başıymış öldürülen. Bu Mehmet Şahriyari. Hmm. E, yani geçen ay sonunda yani tam Cenevre müzakereleri başlamadan önce. Evet, İran'ın e, halip yürümelisi bu. Evet. Peki bir de ikinci bir konu olarak şeyi de konuşalım demiştik bu Adalet ve Kalkınma Partisinin sayıştay konusunda. İşte orada ilk yılın denetim. başında doğru bir iş oldu. Yani senelerdir bir kere bekleyen bir yasa bu sayıştay yasası. Yani modern bir say say sayıştay yasasına Türkiye'nin ihtiyacı olduğu senelerdir söylenir ve bu yasa gelen duyumlara göre genel kurmay tarafından geciktiriliyor e, e, diye işitiyorduk. E, nihayetinde e, yasalaştı. E, pek bir tartışma da olmadı. Bir tek ben e, BDP'li e, Hafip Kaplan'ı duydum. E, parlamento'da öyle Cumhuriyet Halk Partisi falan çıkıp e, bu ne biçim yasa veya eksi ne işaret etmedi. Maalesef e, o da önemli bir eksik bazen. E, Önemli yerlerde ciddi bir maliyet beklerken bazen eksik kalabiliyor yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şimdi bir, bir, bir, Türkiye'de pek çok insan e, yumurtalarını Cumhuriyet Halk Partisi sepetine koymuş durumda. E, yani işte o Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapıp ne yapamadığı belli yani işte yapamıyorlar bazı şeyleri. Bazı... Ee, konulara geldiğinde yani çağdaş bir e, sosyal demokrat parti gibi davranmaktan tamamen acizler yani adını koyalım alsana. Örneği, şimdi bu Sayıştay yasasının ilginç tarafları var, eksik tarafları var. İlginç tarafı şu, tüm devret, devlet kurum ve kuruluşlarını e, denetleyecek artık Sayıştay. Yani hiçbir istisna, exception yok. E, dolayısıyla bu dolaylı olarak e, askeriyenin e, harcamalarını, alımlarını e, personel giderlerini de denetleyecek demek. Yalnız bu denetleme, yani klasik bir denetleme, yani verimlilik e, testine veya tutumluluk testine tabi tutmuyor tabii. Şimdi orada e, eksik olduğu söylendi. Ama bu e, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani hiçbir e, sayıştay, hiçbir devlet e, auditı diyelim, e, kurumların yeterince verimli etkin ve tutumlu olduğuna bakmıyor. İşi o değil çünkü. Bunun için ne yapmak lazım? O kurumun, neyse o kurum, yani bu devlet istatistik enstitüsü de olabilir. Çünkü onun ayrıntılarına yani yaptığı işin ayrıntılarına sayıştan giremez değil mi? Kim girer? O kurumun bağlı olduğu bakanlık girer. Yani bu durumda savunma bakanlığı. Savunma bakanlığının bizim askeriyenin harcamalarında bir söz söyleme yetkisi var mı? Yok. Yok tabii. Ha, <gülüyor> yok. Yani sorun orada. Yani burada artık bütün ülkelerde olduğu gibi çok yıllı umumiyetle çok yıllı olur, olur onlar. Çok yıllı bir askeri finansman yasasına ihtiyaç var. Ki bakanlık yani savunma bakanlığı ee, ...kuvvetleri, üç kuvvet komutanını e, o yasa çerçevesinde e, masaya oturtup... ...siz neyi nerede harcayacaksınız, aranızda bir sinerji var mı... Ee, ...buradan ne ne çıkabilir diye bir rasyonalizasyon sürecini başlatması... ...bir plan programlama gerekiyor burada ve bunu da Savunma Bakanlığı'nın yapması lazım. Eğer o yapmazsa onun denetimi olmaz. Dolayısıyla sorun burada. İkinci eksikliği bu yasanın şimdi e, e, denetleyecekler hiç olmazsa denetleyecekler ya yani bugüne kadar denetlenmiyordu harcamaların nasıl yapıldığı konusunda yani verilen plan doğrultusunda veya verilen harcama planı doğrultusunda nasıl yapıldığı denetlenmiyordu şimdi artık denetlenecek buna da şükür diyebiliriz e, bir şeffaflık getiriyor ama ama burada da duralım e, o şeffaflık e, açıklanmıyor <gülüyor> Evet, Kapalı yani. bir şeffaflıktan söz etmek mümkün. Çünkü evet, çok açıkları... ironik ve trajikomik bir durum. Çünkü her zaman olduğu gibi AKP'de çok sık rastladığımız bir şey bu. Adeta İşi bir yarım sendrom yapmak, yarım. Evet, yani, yarım. Yani. Tabii tipik. Ondan sonra ve e, yani, say Sayıştay denetimini yapıyor raporunu hazırlıyor o raporun nasıl yayınlanacağı konusunda bir bakanlar kurulu kararı gerekiyor O bakanlıklar kurulu kararı da savunma iş işleri e, sayıştay artı sıkıdır genel kurmayla istişare yapılarak evet, böyle e, artık. E, çıkıyor o Bakanlar kurulu kararı Yani burada kuzuyu kurda emanet etmiş bulunuyorsun. Şimdi Genelkurmay kendisi hakkında yapılmış bir de denetim raporunun açıklanmasını eder mi? Demez. Bitti. Dolayısıyla bir yerlerde kalacak. Bu e, epeydir unutulan bir de, bir de gizlilik yasası var biliyorsun Türkiye'de. E, çok eskiden kalma uydurup 1930'lardan kalma bir yasa var. Onun yerine yeni bir yasa e, hazırlanmıştı 2003'ten beri bekliyor. E, bu e, Wikileaks falan konuşuyoruz. Yani... Evet. E, <gülüyor> Yani ve yasa taslağına ba bakarsan herkes unuttu tabii. Ee, Türkiye'de e belgelerin açıklanması için 50 yıllık bir süre getiriyor o yasa mesela. 50 yıl. Bazı durumlarda o 75'e çıkabiliyor. Artırıyor yani. Kim öyle kim kala yani. O Çünkü o kadar uzun bir süre ki. Yani 75 yıl sonra o dönemi eee ile yani bir iki tarihçinin dışında bir ilayikiyle tahlil edebilecek kapasite, entelektüel kapasite dahi kalmaz. Anlatabiliyor muyum yani evet. bu işte? Bu, bu unutturma politikasıdır bu yani. Yani bu e, sayıştay'ın askeriye'nin denetimiyle ilgili yazacağı raporların başına da böyle şeyler gelebilir. Bunu da burada not edelim geçerken. Evet yani peki şey yapamıyoruz yani. Öğrenemiyorsun öğrenemiyor. yani Ömer Madra bu raporların içeriğini öğrenemiyor. Şimdi bu raporların içerikleri konusunda gizlilik her ülkede var. Ama yani askerin makam arabasının içine, içine konan benzinle ilgili bir gizlilik yok. Ne ile ilgili gizlilik var? Silah programları ile ilgili. Gizlilik var. Tabii ki var. Yani kimse onu bütün dünyayı açıkla demiyor. Yani yaptığın, hazırladığın işte silah araştırmalarını diyelim. Biz 50 yıl daha yaşamayız herhalde, değil mi? Evet, bunları öğrenmek evet. istiyorsun, merak evet. ediyorsun. Evet. Bu bir de bu geriye dönük falan da değil tabii. Yani Bilmiyorum, şimdi başlıyor. Evet. Evet, evet Öyle anlaşılıyor. A, a, aviye yetişebilir. Evet, <gülüyor> abinin amacı da zaten tek amacı bu programları yapmasının da bu, bunu izlemek ve sonuna kadar kalmak durumunda. Not alıyor inşallah. Alıyor musun abi not? Yani notları alıyorum da notları kaybederim ben 50 sene kendimi de tanıyorum. İşin kötü tarafı o, hatırlamayabilirim. <gülüyor> Ama yaşayacağından emin bak. Tabii <gülüyor> tabii. Gizlilik ilkesi var <gülüyor> mı? Notlarımda mı? Yani işte be ben. <gülüyor> evet, evet, Yok valla. <gülüyor> Doğru aslında. İnternete koysam belki birileri hatırlatır. <gülüyor> Peki neden bunu yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi. Pardon Adalet ve Kalkınma Partisi. Valla bu, burada bir, bir esas endişe de orada zaten. Yani benim bu geçen son yazımda açık sitede de var burada benim endişem şu yani artık siyasete karışmayacak bulaşmayacak olan ile başka türlü bir centilmenlik anlaşması namı gidiliyor diye açıkçası sormadan edemiyorum yani askeriyenin e, mali ve e, hukuki çünkü orada da sorun var yani bu askeri e, idare yüksek mahkemesi ...konusunda büyük bir şey var. Mulaklık var. Daha hala o kalkmadı. Yani o hukuk içinde hukuk. Yargı içinde yargı. Yani böyle bir şey demokratik ülkelerde yok. Bunların kalkması gerekiyor. Şimdi burada hükümet nasıl adım atacak? Hakikaten bu oradaki... ...sivilleşme, o özellikleri... ...o... E, o ...arka bahçeleri... E, ...kapatacak mı? E, buna bakmak lazım. Burada mali ve hukuki özellik meselesi çok önemli. Yani benzer süreçlerden geçen ülkelere bakıyoruz. Komşularımıza yani Akdeniz'deki komşularımıza İspanya Portekiz ve Yunanistan'a orada bu süreçler tamamen aynen böyle yaşanmış. Yani mali ve hukuki özelliği askeriyenin kalkmış. Onsuz mümkün değil yani. Çünkü bir dolayısıyla buradaki soru o. Yani o yarım yapılan iş ...beceriksizlikten mi yarım yapılıyor... ...yoksa... E, ...yoksa bunun arkasında... ...başka bir şey mi var? Yani biz askeriyeyi artık siyasete... ...bulaştırmayalım. Tamam. Yani bulaşmasın. Zaten onların da pek niyeti yok... ...açıkçası. Değil mi? Evet. Öyle görünüyor. Yani hoş bu Gölcükteki son... E, ...bulunanlar da... ...yani aslında mide bulandırıcı tabii ama... ...ve o da... evet ...ben de şimdi demin söylediğimi... ...bunu hatırlatınca sen geri aldın... ...biraz yanar döner oldun... ...yani <gülüyor> ama <gülüyor> çok yeni... ...çünkü bir şey... Evet. O ...gölcükteki ve son derece endişe verici... Ya. ...bütün davaların seyrini... ...etkileyecek Tabii. kadar önemli yani... Eh, ...burada dolayısıyla bunun şakası yok... ...yani bu, bu iş yarım yapılabilecek bir iş değil... değil ...çünkü evet. önümüzde çok önemli bir... E, ...örnek var, o da İspanya örneği... ...İspanya'da biliyorsun 75'te... ...Franco ölüyor ve gömülüyor... Hemen arkadan sivil hükümet kuruluyor, ondan sonra o sivil hükümet yani Frankist rejimin üstüne gidiyor, elindeki imkanları alıyor, mümkün olduğu kadar sivilleşiyor İspanya. Ondan sonra ah tamam sivilleştik Avrupa Birliği'ne de e, üyelik müracaatı yaptık. E, oh ne güzel yürüyoruz gidiyoruz Avrupalılaşıyoruz. Derken? Ulusu derken Kürt 1981'de darbe oluyor. Albay Tehero. Tehero. Albay Tehero yarbay galiba. Ondan sonra e, Tehero darbesi sonrasında dank ediyor millete. Çünkü bakıyorlar özellikle askeriyenin bu demin adını ettiğim özellikleri konusunda gereken adımlar atılmamış. Yarım Hı. yapılmış iş yani. Evet. Ve ondan sonra uyanıyorlar ve ondan sonra hakikaten bütün e, sistemi ele alıyorlar ve artık asker politikasını dahi yani e, yani military policy anlamında söylüyorum. Askeriye politikası diyebiliriz. Veya askeriye siyasası diyebiliriz. Bak da Türkçe'de karşılığı yok. Evet. Yani söylüyorum, askeriye siyasasını da artık siviller yapmaya başlıyor. Tabii burada şey çok önemli. Yani İspanya sağıyla, soluyla, soluyla çatışan e, savaşan bir ülke değil. Yani iç sorunu da yok. Yani Kürt meselesi gibi. Dolayısıyla bunlar daha kolay oluyor tabii. Ama bunları yapmadan da olmuyor. Çünkü o öbür türlü o eski e, ya yani o hayaletler hep dolaşıyor ortalıkta yani Tehero örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla burada yani bunun şakası yok. Yani buna dikkat etmek lazım. Ben askeriye ile bir modus Operandi veya modus vivendi yani bir bir ara yol bulurum, onlar yaşarlar, bir takım özellikleri olur. Ben de yani ben de sivil siyaseti yönetirim. Bence bu ham hayal yani bunun bunun çıkarı yok, bunun bu bir yerde bu gölcükte görüldüğü gibi tekrar baş gösterebilir. Yani öyle bir böyle bir sorun var. Bu arada belirteyim bu. Bu konular üzerine artık dünya çapında e, tanınan e, eski e, İspanyol Savunma Bakanı Narsis Serra e, bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir konferans verdi. E, gelecek yıl da geliyor. E, Mart'ta yanılmıyorsam İstanbul'da olacak. Ocak'ta da iletişim yayınlarından kitabı çıkıyor. Tamamen bu askeri trans geçiş dönemiyle ilgili. <Gülüyor> Ondan sonra fevkalade önemli bir kitap. Ee, bu e, Narsis Serra eski savunma bakanı ve bu e, politikanın da mimarı yani askeriye siyasasının diyelim e, mimarı bu fevkalade önemli. Senin geleceği açısından evet. tabii. Demokrasi istiyorsak yani başka bir şey de Demokras isteyebiliriz. Onu bilemem. Demokrasi ve şeffaflık istiyorsak evet. Ha, yani şart değil. Son bir not bir Avrupa'ya e, e, bakalım. E, Dün e, genel işler vardı. Yani 27 üye ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısı vardı. E, Türkiye ile ilgili yarın yapılacak Avrupa Birliği zirvesi veya Avrupa Konseyi namı diğer e, zirvesindeki Türkiye paragrafını konuştular. Dişe dokunur hiçbir şey yok. E, benim ilgimi çeken bu Kıbrıs e, Cumhuriyeti oraya e, şeyi sokmuş... E, e, sınırdaş e, ülkelerle ortak e, deniz hukuku uyarınca ortak e, tetkik, petrol tetkik çalışmaları yapmasına engel olamaz diye bir şey çok sokmuş oluyor. <gülüyor> Ondan sonra herhalde niyet var ortada biliyorsun hem Lübnan'la, dostumuz Lübnan'la, hem e, dostumuz Suriye'yle, hem de e, daha uzak dostumuz Mısır'la. Akdeniz'in doğusunda petrol e, arama e, faaliyetlerinde bulunmak istiyor Kıbrıs malum. Onun dışında e, Belçika dönem başkanlığı herhangi bir faslı açamadan bitiyor. Onu da, e, onun da haberini verelim. Rekabet faslı e, esasen e, Türkiye'nin e, üyelik perspektifinin olmaması dolayısıyla açılamıyor. Yani Türkiye'de hükümet o faslın açılabilmesi için Gereken yasaları Ayrıntılara girmeyelim şimdi Çıkaramıyor çünkü o, o yasaları Çıkarması için yani taviz Vermesi gerekiyor o tavizleri Verebilmesi için de e, Önünü görebilmesi lazım şimdi Sarkozy gibi bir adamın veya Usturya gibi bir ülkenin e, e, beyanları e, bu, Böyle bir perspektifi Köreltiyor e, Yıllardır köreltiyor zaten Dolayısıyla o yasalar çıkmıyor Yasalar çıkmayınca da fasıllar açılamıyor Bu kadar basit e, Şimdi önümüzdeki yıl Macaristan ve Polonya dönem başkanlıkları var Or bu iki ülke çok deneyimsiz tabii ilk defa dönem başkanı olacaklar. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. Kıbrıs'ın Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bu toparlamaları son hafta yaparız gene 2011'de ne olacak diye ama şimdiden yeri gelmişken söyleyeyim. Orada da parlamento seçimleri var ya, yani temsilciler meclisi seçimleri var Kıbrıs'ta. Yani bir gene böyle belirsiz bir yıl başlıyor. Daha Yeni bir belirsiz yıl daha daha başlıyor. Cancun'u bilemem yani 350 org Cancun'un çok da kötü geçmediğini söylüyor. Ne der Ömer Madra bilemem ama ee, çok kötü değil ama yani şey söz konusu bile değil. Burada var olan anlaşmayla herhangi bir iklimin kurtarılması bir şey im imkanı yok. Yok değil. Yani. Evet. Var mı öyle bir niyet? Yok işte o yok zaten. Yani sorun o. Sorun o tabii. Ha, toplu intihar değil mi? Toplu, Sadece İsrail top... değil yani. Kesinlikle canım toplu kolektif intihar. Genel eğilim zaten. Peki. Yapacak bir şey yok. yok. Allah akıl fikri versin diyelim. Peki çok teşekkür ederim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. açık kaste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 More. Dinner in the diner, nothing could be finer. Then to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle and eight to the bar, then you know that Tennessee is not very fine Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. I used to call Bunny face She's gonna cry Until I tell her that I'll never run. So Chattanooga choo-choo Won't you choo-choo me home Chattanooga, Chattanooga Get aboard Chattanooga, Chattanooga All aboard Chattanooga. Chattanooga Choo Choo Won't you choo-choo me home Chattanooga Choo Choo Glenn Miller Orkestrası'ndan çok bilinen standart parçalardan swing döneminin en tanınmış parçalarından biri olan Chattanooga Choo Choo'yu dinledik. Altın Glenn Miller Ölüm Yıl Dönümü 66. Ölüm Yıl Dönümü'nde onu da andık. Amerikalı caz müzisyeni, besteci ve orkestra şefi swing döneminin en ünlü isimlerinden biri. Ve çok tanınmış parçalarından da biri, onun imzasını taşıyan parçalardan da biriydi. İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında Amerikalı askerlerini eğlendirmek için Fransa'daki şeyinde giderken oraya giderken Manş Denizi üzerinde uçağının kaybolması sonucu öldüğü kabul ediliyor. Cesedi hiçbir zaman bulunamadı çünkü. Glenn da bir günaydın diyerek devam ettik yolumuza. Bu demin Cengiz Aktar'la konuştuğumuz şeyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O da İsrail'in Filistinli itfaiyecilere yardım için koşan ve da Karmel Dağlarındaki büyük faciada yardım eden Filistinli itfaiyecileri ödüllendirmek, onları onur törenine davet etmek için şey yapıldığında Haretz gazetesi de internet sitesinde yer alan habere göre Filistinli itfaiyeciler onurlarına düzenlenen törene katılmak amacıyla İsrail'e geçmek için askeri kontrol noktasına geliyorlar ama ondan ilerisine geçmeleri pek mümkün olmuyor. Yardıma giden itfaiyecilerin 21'inden sadece 7'sine İsrail'e geçiş izni verilmiş ve diğerlerine Filistin itfaiye Servisleri Komutanı Ahmet Rizk başta olmak üzere diğer 14 kişiye güvenlik gerekçesiyle izin verilmemiş. Güvensiz sayılmışlar. Yardıma gelirken. Ama zaten ortada bir güvenlik problemi yok mu? Yani yangında çünkü bir güvenlik problemi. Ama o zaman şey yapmamışlar, engel olmamışlar. O güvenlik Anladım. sorununu o zaman dikkate almamışlar yangın varken. Şimdi tekrar belirmiş yani e, tam bir utanç vesilesi olduğunu filan söylüyorlar. Ama İsrail e, bir açıklama yapmış yalnız. Neden olduğunu biliyor musun? Şimdi onu söylemek istiyorum. Bürokratik bir hata varmış. İsrail Hı. ordusu açıklama yapmış. İtfaiyecilerin kimlik numaraları yer almıyormuş listede onun için. Ha, e, iyi, e, tamam, o zaman normal. Ayrımcı ırkçı bir, bir, bir müdahale, muamele yok ortada, tamam. Hayır yok. Ve tören de iptal edilmiş ama e, tamam, tabi listede adı olmayan adamı da törene davet edecek halleri Edemez. yok ya, yani. edemezsin tabi. Pek doğru olmuş. Bence asıl hatalı olan diğer izin verilen dört ıı, itfaiye Cİ'nin gidip devam etmeliydiler. Komutanları ve diğer arkadaşları, yoldaşlarına izin verilmese bile onlar olsun. Bizim listede isimlerimiz var, biz katılacağız deseydiler. Onlar da hata bence. Büyük ihtimalle. Yani zaten hatanın başka bir yerde olma ihtimali açıkça çok aklıma gelmemişti. Ama benim formülasyonum iyi değil mi? Kimin hatanın nerede olduğunu hazır gibi buldum yetişip. Peki devam edelim bir ilginç haberde HADEP ile ilgili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ahimden çıkan. Bu önemli bir karar çünkü e, ya aslında önemli derken de emin olamıyorum söylediğim şeyden. Çünkü bir yanıyla önemli, bir yanıyla zaten e, biliyorduk biz bunu. Yani e, çünkü evet. HADEP kararında Türkiye Cumhuriyeti haksız bulundu. HADEP'in kapatılmasıyla ilgili verilen kararda. Ama zaten haksız olduğuna dair pek e, ciddi anlamda şüphe var mıydı emin değilim. Belki o dönemki hararet içinde bir kısım insan ne kadar doğru bir karar olduğunu düşünmüştür ama geçen süreç içinde herhalde 2003'tü çünkü HADEP kapatıldığında e, pek de hayırlı olmadığını gördük değil mi? Onun ardından da DTP'yi kapattılar. <gülüyor> Şimdi BDP var. E, karar şu Ankara haksız ve Türkiye'de 24 bin. Euro maddi tazminat ödeyecek 2000 euro da mahkeme masraflarını ödeyecek Davacı tarafın Ben e, ödemiyorum e, Ödüyorsun sana sormuyorlar işte Zaten önceden topluyorlar paralar Onlarda gerektiği yerlere ki Mesela ahimle ilgili tık diye ödemek Zorundalar ödüyorlar Peki ama ben e, Şeyden yardım isteyemez miyim Ödemelerin durdurulması için nasıl WikiLeaks'i durdurdular? Visa kartları, Mastercard'ı filan, bağışları bile ödeyemiyor yani şey yapamıyor. Hı hı, evet. Kefaleti ödemek için WikiLeaks ve Assange'in şeylerini ödemek için kefaletini yolluyorlar insanlar. Bağış alam almıyor Visa, biz teröristin hı hı. şeyini kullanmayız diyorlar. Gazetecim gazetecim anlamadım. Biz de böyle yapamaz mıyız? Bakın Wikileaks'i örnek alıyoruz. Biz de bu parayı ödemek istemiyoruz. Bize ne hadepin kara? Biz buna katılmıyoruz. Bunun için yapman gereken şey büyük ihtimalle Obama'ya yazmak. Böyle kırık bir yazarsan çocukmuş gibi. Daha tatlı ve daha ihtimalle olabilir. Öbür türlü ciddiye almaz diye düşünüyorum. Noel Baba diye. Sevgili <gülüyor> Obama diye başlayıp Partiyi kapatmışlar. Benim haberim yok. Sevgili Barak. Değil mi? Daha, daha sıcak. Daha sıcak ve samimi olsun. <gülüyor> evet. Efendim niye e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi suçlu bulmuş diyecek olursanız... E, işte ...nedense Türkiye'nin de imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Halbuki bu e, emperyalistlerin bir oyunu biliyorsunuz ki bütün demokrasi hamleleri gibi... Ee, ...örgütlenme özgürlüğüyle ilgili... ...11. maddenin ihlal edildiğine... ...karar verdi... Ee, ...mahkeme... ...Türkiye'deki e, gazetelerde özellikle... ...vurgulanan kısım... E, ...davacıların tezlerinin... ...kabul görmemiş olması... ...mahkeme bizi suçlu buldu ama... ...davacıların tezlerinden değil falan diye bir hikaye... ...devam ediyor... ...bizim savunmamız neymiş... ...biz derken... Türkiye. ...biz Türkiye Cumhuriyeti... ...parayı evet. ödediğimize göre burada evet. Biz, evet. biz demek Biziziz, gerekiyor... Evet. Biz. Mahkum, ee, biz mahkumlar ya yani. Bizim savunmalarımızı hiç göremiyoruz bu haberlerde. Diğer tarafın açıklarını, eksiklerini falan filan görebiliyoruz da biz nasıl savunabilmişiz bu işi? Ee, orasını görmek kolay olmuyor. Ee, savunmuşuz bir şekilde herhalde şey dedik, PKK ile bağlantılı, yani daha doğrusu kapatılma gerekçesi terör örgütü ile bağlantısıydı. <gülüyor> ee... Tamam bir dakika şimdi. Terör örgütüyle bağlantılı şeyse o zaman... Değil. Artık çünkü şöyle bir şey var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye'deki hukukun üstünde olduğundan hmm. e, verilen karar şu. Türkiye delil toplamadan örgütle bağlantılı deyip kapattı diyor. O yüzden örgütlenme özgürlüğüne aykırı buluyor. Peki abi şu sorumu da cevaplarsam bu konuyu kapatacağım. Bu karar neden şimdi çıktı? İşte o gerçekten ilgi çekici. Tam da e, Kürt sorunun bu kadar üst noktalara çıktığı tam da tam da falan diye birkaç şey daha sayabiliriz virgül virgül. Sonra o, şu, da anlarız ki e, emperyalist AB'nin yeni tezgahları tekrardan. Biz eskiler buna cali bir şüphe deriz Aziz. Ne demek istemiş olursunuz? Şüphe çekici bir ha. durum. Ben ciddi şüpheler içindeyim gerçekten. Sanrı boyutunda. Ama yapacak bir şey yok. Böyle yaşıyoruz hayatı. Ee, bu arada derseniz ki kapattılar 2003'te partiyi falan filan. Bütün bunların e, nelere yol gibi soruların cevaplarını vermiyoruz. Çünkü verirsek başka türlü tatsızlıklar çıkıyor. Garip bir durum. Yani 2003'ten sonra çünkü sürecin ne şekilde işlediği her şey her şey gayet gayet ortada. E, bu karar siyaseten de yanlış olduğu ortadaydı. Hukuken de yanlış olduğu ortaya çıktı. Ama e, gazlere bakarsak karşı tarafın savunmasındaki eksikleri mesela hala daha didiklemek üzerinden giden bir kafa işliyor. Eferin. Evet. Diyecek başka bir şey yok bence. Gitti gene paracıklar diyorsun yani. Gitti para, ben orasına çok sinir oluyorum. Gitti yine paralar evet. Az yani ama değil. bir de karar vardı ya buna yol açan hakimlere rücu etmeleri lazım. Bu kararı veren kapatmak anayasa mahkemesine niye rücu edilmiyor Biz biz ödüyoruz. Onlar ödesin. Hukuka aykırı karar vermişler. Anayasa Mahkemesi değil mi bu kararı veren? Evet. Evet. Kanun da çıktı. Evet. Sorumlu memurlar Ama geriye yetkilde... doğru işletlemez bu karar. Çünkü sanığın burada sanık olmuş oluyor Anayasa Mahkemesi üyeleri sanığın aleyhine. Ama en azından şu olabilir diye düşünüyorum. E dönüp bir soruşturma açmak gerekmez mi bununla ilgili? Kesinlikle. Yani ben çünkü zaten hani geriye... Yanlış bir karar verilmiş ve yanlış olduğu tepinle tepinle söylendiği zaman o zaman da kimse dinlememişti. Hatırlıyorum çünkü yani gayet hani davu zurna, of bunlardan da kurtulduk falan gibi bir hava vardı ortalıkta. Evet. Yüce Türk Milleti adına diye de üstelik bir de yazıyorlar bu kararların altına. Bizim adımıza vermişler ama karar hukuka aykırı. Öyle. E o zaman onlar ödesin. İşte bundan sonraki davalarda. U uygulanıyor mu o kanun acaba? Çıktığından bu yana uygulandı mı hiç? Ben görmedim de. Ama herhalde uygulanacaktır. Yani Türkiye'de zaten uygulanabilmesi için böyle bir şeyin herhalde 5 sene geçmesi lazım. Çünkü bir karar çıkması oldu lazım. Oldu ama bu kanun çıkıldı e, Tamam canım 5 sene olmadı. Yani karar çıkacak. O karara itiraz edeceksin. Yani bunların hepsi Türkiye mahkemelerinde olacak. E, zaten hmm. herhangi bir dava kaç sene sürüyor ki. Olsun ben anayasa mahkemesinin de soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ve ona Üye itirazım de. yok. En azından değil mi? E, bu üyelerden hala üst düzey. ...harika görevler başta birileri varsa şimdi ne düşünüyorlar kararlarıyla ilgili bunu öğrenmek lazım. Hakim Bey, hakime hanım bizim cebimizden çıkıyor paralar desek. O zaman Sert. bir sürü fırçıyarsın. Adalet işi para mıdır falan böyle bir felsefi noktalarda boğup seni bir başka felsefi ormana atı verirler. Bana sorarsan. Genelde öyle oluyor. Anlıyorlar ama Orkunan anlamazdan geliyorlar. Anlamı istedim. <gülüyor> Bu önemli bir nokta. <gülüyor> <gülüyor> Cebimden çıktı yahu durup dururken şimdi gene. Ben üstelik karşıydım. Adepin kapatılması üstelik istemiyordum. Üstelik yanlış olduğunu da söyledin. Evet yanlış olduğunu da söyledim. Hukuka aykırıdır dedim. Bir de bunları söyleyen bana para cezası. Nedir benim çektiğim ya? Böyle bir dava mı açsak mağdur edildik diye? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Niye olmasın yani? Ben bir ara şeyi de savunuyordum biliyorsun. Hani bu Türklüğe. 301 vardı ya. Hı hı. Orhan Pamuk Aleyhine de dava açalım diyordum. Kampanyayı yürütelim. Hı hı. Türk, evet evet ben bunu doğru buluyordum. Destekliyordum hatırlarsan. Bence açmalıydı. Türklüğümüz zedeledi diye. Topluca dava açmalıydı Orhan Pamuk ve diğer. Onun gibi düşünenler, konuşanlar hakkında. Ne hakkı var canım? Benim Türklüğümü zedelemeye Şimdi iyi haberlere geçelim. Bir kere Dick Cheney ve Halliburton rüşvet suçlamalarından kurtulmamış ama hı hı. 250 milyon dolarlık bir uzlaşmayla davadan vazgeçmiş Nijerya. Dick Cheney ve diğer yetkilileri Amerika'nın eski başkan yardımcısı kurtuluyor. Bu günün en iyi haberlerinden biri. Hı hı. 250 milyon doların lafı mı olur? Onu Nijerya halkı ödüyor zaten. Nijerya halkına dağıtılacak bu gelen parada ve böylece bitecek. Öyle mi? Değil mi? Tabii. Eşit şeyine... mi dağıtılacak yoksa çocuk sayısı falan mesela dikkate alınacak? Yoksullara mı? öncelik verilecekmiş. Bu iyi olur. Yoksul kadınlara mesela falan evet. diye evet, kesinlikle. çok nazik, çok iyi. Bu önemli yani o zaman. Nikit yani, petrol gazı tesisini inşa eden çok uluslu konsorsiyumda bir sürü şirket var. Cheney'in avukatı da Nijerya'nın suçlamalarının hiçbir temeli yok. Olayla ilgimiz yok demişti fakat gene de uzlaşmışlar nedense. Bunu geçtim. İyi haber bu. Bir ikinci haber de Radikal'de var. Deminki Ajans France Presse haberiydi. Bunu Radikal'den okuyoruz. En sevdiğim haberlerden biri oldu bu. Hangisini diyorsun? Siyasete ha, ee, vücudu. Evet. Ee, benim de en sevdiğim tekrar Elm Sokağında kabusun tamamen bitti dedikten 7-8 sene sonra yeni bir tane daha film yapılmıştı. Freddy Krueger. Tutmadı film ama gayet dikti 3D falan da yaptılar ama 3 boyutlu falan. Yine de olmadı. Ama ee, bu, bu tutabilir. Bu tutabilir. Bu. bu film falan değil zaten. Bu aslında siyasi hayatımızdaki önemli noktalardan. Hayatı hakikiye. Daha... Sahnelerinden biri bu. Ee, hakikaten, hakiki olduğuna dair bakmak için biraz gözleri oluşturmak gerekiyor ama. Olsun. Free e, işte bu da. Evet, evet, de, bu da 3 de. de e, aslında ben düşünmüştüm. Daha yeni senle de konuşmuştuk. Şimdi önce haberi verelim de. E, Tansu Çiller ki Türkiye'mizin e, ilk kadın başbakanıdır. Ve inşallah sonu olmayacaktır. E, yani ben kadında tırnak içi söylüyorum. Yani hiç cinsiyetiyle ilgili bir gönderme değil ama toplumsal cinsiyetiyle ilgili epey bir gönderme yapabilirim. E, Tansçiller pek yakında ta, sinemalara dönebiliyormuş galiba. Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz ve Hüsamettin Cindoruk Demirel'in Günis Sokak'taki evinde. O ev hala duruyor. Demirel de hala duruyor. Bunlar hala oturuyorlar falan. Neyse. Ve onlar e, zaten ilelebet baidar olacak. Bundan korkuyorum ben. Yok öyle ya yani ortalıkta ya vampirlik durumu var hayır ölümsüz e işte tamam bu nasıl oluyor bir kısmı e bazı bazen oluyor diyoruz e, fazla kucadım bilmiyorum sebebini ama ölümsüz diyor e, tamam yani günün sokaktaki evde öyle bir betondan yapılmış ki ayrıca o evde eskimiyor bu evde bayağı eski artık. neyse e, oturmuşlar konuşmuşlar ne yapsak ne etsek falan diye neden derseniz e, Demokrat Parti'nin ee, yakında toplantısı varmış. 15-16 Ocak'ta kongre kararı alınmış. Ee, Yılmaz Demirel Cindoruk'ta oturup Tansu Çilleri biz başkan yapalım diye karar vermekte imişler. Bu tabii doğru mudur değil midir falan filanı göreceğiz. Radikal'in haberi bu mesela. Heyo. Ee, Mehmet Haberal'ın haber adaylığının söz konusu olmadığını belirtmişler ki bu en üzücü tarafıydı haberin. Kötü haber buydu ama İyi haber, Çiller'in dönüşü. Cindoruk Çiller'in adaylığı benim için yakın bir ihtimal demiş mesela. Gerçekten Çiller de değil. siyasete dönebilirse e, toplumsal hafıza üzerine gerçek. istediğimiz kadar dalga geçme hakkımını bence 50 seyline kazanmış oluyoruz. Niye? Yani Çiller, ger ya, neyse kelime seçmekte zorluk çekiyorum da. Bu film zorlu biriydi Çiller. Üç, yani Türkiye'nin en kabus, en karanlık. E, Üççe. Üççe. Özel Çiller. Ve Çiller. Tansu Çiller. Ve iki Çiller. Yani Çiller iki kişiliktir zaten. Ha anladım. Doğru. zaten. Çoğul eki olduğuna göre evet. öyle düşünmek lazım. Yani e, Kürt sorunuyla ilgili bütün yargısı sinfazlarını demek garip olur ama yargısı infazların en yoğun yaşandığı hukuksuzluğun Ayuva çıktığı, derin devletin aslan kaplan parçası olarak ortalıkta gezindiği ve üstüne üstlük bütün ekonomik olarak ne varsa elinde memleketin hepsinin baya baya carat yok olduğu, buharlaştığı bir dönemdi Çiller dönemi. Yani Demirel falan dönemini bile ben şahsen en azından bununla karşılaştırmakta. Bir dakika abi bey bir dakika. <gülüyor> Orada durun Orada diyorsun. Orada artık haddinizi bilmiyoruz. Tamam sayın Demirel'e saygımız sonsuz ayrı ama hani ülke yönetimiyle ilgili kime eleştirilerim var kendisine. Ama Çiller'e eleştiri demek yeterli değil. Yani kadın bildiğin zaten başbakanlıktan sonra bu kadar çabuk buharlaşan az insandan biriydi ama memlekette kalacak durumu yoktu. Baya baya o kadar kötüydü. 2-3 ay önce tekrar tamam. Amerika'da öbür memleket e, Tamam hani memleketten kastım Başbakan olduğu memleket yoksa Dünya bize memleket sorun yok da e, Yani geri gelebilmesi 2-3 ay önce haberleri çıkıyordu işte inşaat işlerine girdi çillerler falan diye Hatta e, şakalaşmıştık da Siyasete de mi diye girdi valla Yani helal olsun E tabi ama neden oldu bu neden oldu hakikaten? Bunlar neden oluyor? Çok önemli bir değişiklik oldu. Onun için gelişmeleri yeterince hızlı takip etmiyorsunuz Habib Bey. <gülüyor> e Demokrat Parti'nin asıl adayı Halk Partisi'nden parti meclisine girdi. Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yani Sekreter oldu. Ya. Demokrat Parti'ninki. Şu anda öyle. Kim ne yapmış? <gülüyor> Profesör. Profesörse ama zaten saygı göstermeliyiz. O yüzden de birdenbire şimdi durum değişti. Bu ama... arada bir dinleyici uyarısı var. Ee, yani sizin paralar gitti evet bizim paralar da gitti ama asıl bir de Hadepleri düşünün. Onlardan da para gitti. Evet <gülüyor> <diyor. gülüyor> doğru. Ee, evet onlar daha da sanırım bu konuda e, ikincil kazık yiyenler diyecek bir şey yok. Yani Süheyl Batım'dan bahsediyordum ben demin. O, o Önce Doğru Yol Parti pardon Demokrat Parti'nin evet. adayıydı. Sonra, sonra CHP'nin e, üyesi olmadan neredeyse parti meclis üyesi Neredeyse değil, üyesi değildi ama defterler kayıp, ver onu. Ya zaten bunlar sonuçta en nihayetinde e, bürokrasi, Fasafiso Evet diyecek bir şey. E, bununla ilgili yok, istedikleri gibi takılabilirler. Yalnız ikide bir ondan sonra bürokrasi diye çıkmadıkları sürece bence Evet, bu Hadeplilerin para vermesine benim de canım sıkıldı. Ama şimdi. en azından onların da cebe dolaylı olarak girmeyecek mi? Evet. Toplayacağız parayı falan. Gerçi üyelerin cebine girmeme ihtimali yüksek. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ee, bu arada bir son dakika haber e, var. Avustralya'da mültecileri taşıyan, Avustralya'ya evet gitmekte ya, olan bir evet. tekne e, 50 kişi bu olarak ölmüş. Bu göç yani insanlığın en... Aslında e, dramını en iyi özetleyen özet, olaylardan biri bu. Göç yollarında telef olan sayısız insan ve aralarında çocuklar ve kadınlar da var tabii her zaman olduğu gibi. E, en az 50 deniyor. Kay kayalara çarpmış Öyle. değil mi? Çok evet. feci bir durum var evet oradan da. Bir adet iyi haber de vereyim. Madem hani e, yavaştan toparlamaya doğru... E ee, neslin tamamen tükendiğine inanılan Japon e, somon balıkları Fuji Dağı'nın e, tepelerinde bir gölde bulunmuş 70 yıl sonra bir gölde balık bulunmuş ve e, o balıkmış falan filan hep heyecanlar hemen. O balık bayağı pahalıya gidecek tabaklara buna <gülüyor> şüphe yok. Hapur gibi bitirsinler bence. Şimdiden başlamıştır o işin şeyi. Bir diğer iyi haber Ahmet Şık hmm. Hatırlıyor musunuz ismini bilmiyorum Eskiden böyle bir gazeteci vardı Gururlu ve onurlusundan e, Bürositi var mı döndürüyor mu falan Orasını da bilmiyorum e, Ahmet çık sonunda Davasını kazanmış radikalden e, işten atılmıştı çok konuştuğu için Çok konuşmaktan kastı ya haftada 60 saat çalışılır mı dediği o bir de sendikal faaliyeti Tamam yani çoktan hak ettiği Bir e, işten çıkarmayla karşı karşıya Kalmıştı Ahmet çık ee, ve ardından da bir daha da iş bulamamıştı basında hatta rakip basında falan çünkü rakip makip yok en nihayetinde çıkarları ortak basın patronlarının ee, bu iş falan bulamamıştı derken e, dava 6 yıl sürmüş tabi kazandı kelimesini tırnak içi söylemek gerekiyor çünkü 6 yıl sürmüş e, dava haklı bulana kadar çalışanı patronu karşısında e, bu arada da biriken 339 bin liralık alacak da mahkeme tarafından indirilmiş 14 bin liraya. Ee, e tabi vekaletti. Niye indirilmiş? Niye indirilmesi? Çok para 339 bin. Hayır ben onu, onu tartışmıyorum. Onu ben bilemem. Gerekçesi neymiş? Ee, şimdi bilir kişi e, olması gereken hesabı yaptığında alacağımın Ahmet Çıkın ağzından verelim. Küsüratlarını belirtmiyorum. 339 bin. Yanlış hesabıyla ise 213 bin lira olarak belirlemişti diyor. Bilir kişi zaten demiş ki önce 213 bin demiş yanlış yaptın deyince 339 bin demiş bilir kişi hmm. Neyse bilir kişi de bir kişi beşer evet. yani olur öyle şaşar Düzeltilmiş yani. Bu hesaplama gazetecilerin hak kaybının önüne geçmek ve iş güvencesi amacını, amacıyla basın iş yasası uyarınca diyor. Ee, fazla mesai ücretinde günlük yüzde beş fazla ödeme düzenleyen hükümler sebebiyle ortaya çıkan rakam imiş. Ee, o nasıl olmuştu 23 bine inmiş Orasını sanırım i̇şte şıkta onu evet. Yani mahkeme şey demiş Hangi mahkeme bu Bakırköy İş Mahkemesi hı hı. Evet yani bu tür davalarda Mahkemelerin ve yargıtayın in büyük indirimler Yaptığını bilen avukatım da Hak kaybım az olsun diye alacağımı da Yüksek göstererek açmıştı davayı Diyor ama işe yaramamış ve Hakim yani i̇ş mahkemesi Bunu halletmiş indirmiş. peki şimdi ne olacak ee, Bu indirimler Niye yapılıyor hakikaten orasını anlayamadım Çünkü Ahmet Çıkın dediğine göre Yüzde doksanları geçen indirimler uygulanıyormuş mahkemelerde Neden işte onun öğrendim. Ama burada şöyle bir sıkıntı yok mu Yani kimin parasından kime pazarlık Kime indiriyorlar ki Yani çünkü hak ettiği para Diye bir para var ve bunun kanuna göre hesaplanışı var bu indirim hakkını nereden ya yani kimin parasını kime veriyorsun i̇şte, durum yok mu? Demin ki sebebi de oydu zaten abi ama öğrenemedik abi. %80 indirmişler ama Ahmet çıktı %90'lara kadar varıyormuş o yüzden 80 fena değil herhalde. Bu da haberin iyi tarafı değil mi? İyi tarafı evet yani üçte ikisini alamamış parasını hak ettiği 6 yıl sonra üstüne üstlük. 3'te ee, 2'sini değil mi? Aa yok ya %94 indirim yap yok kötü habermiş abi. Neyse bu, bunun bir yerlerinde bir iyi bir şey söyledik herhalde. Ee, dava sonuçlandı. Evet 14 bin lirayla bitmiş iş galiba. Ee, üstüne üstlük bak şöyle bir itiraf var Ahmet Çıkın. Belki de bu yüzden diş perileri cezalandırmıştır. Yargıtay'ın büyük indirimler yaptığını bilen avukatım hak kaybım hmm. az olsun diye alacağımı da yüksek göstererek evet. kaçmıştı davayı diyor. E tamam o yüzden olmuş bunlar işte. Sebebini de bulduk. Artık programı kapatabiliriz. Evet, bir de son şeyi de söyleyelim. Bu Halk Partisi'yle ilgili bir çarşaf liste ve şey liste tartışmaları var. Onu geçiyorum. Blok liste. Onları o geçtim. biraz karışık bir hikaye zaten. Boş ver. Ama şeyi geçiyor. Girersek sonra resmin. kızacaklar. Bir de şey hikayemiz var. Bir 16 kişinin peşinde diye Cumhuriyet Gazetesi'ne haber vermiş. Kılıçdaroğlu başbakan'dan Kayseri'deki rüşvet iddiasına adı karışanların üstüne gitmesini, üzerine gitmesini istemiş. Hı hı. Çünkü 16 sayfalık eksikte petrol istasyonlarına izin karşılığı alınan paraların belediyede paylaşıldığını, iddia edildiğini söylemiş. Başbakan ortaya takıldı demiş Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. O, yani rüşvet iddiasına adı karışanlardan yalnızca birinin hapiste olduğunu söylemiş Kılıçdaroğlu. O kişi başka suçtan dolayı yatıyor. Diğer 16 kişi nerede demiş. Ve e, işte hamurcu isimli bir şey var. O, onun ifadesinin çıkarılan bölümlerinde belediye başkanı Özhaseki'nin kızına ev rüşveti verildiği iddiası da var. Kıvanç Elin Haberi bu. O bayağı anladığım kadarıyla bir süre e, tartışmalı, yani tartışmalıyım hararetli bir konu olacak. E, Bugün açıklama da yapılacak mıymış? Yani yani? Öyle medyatik durumlar da var. Yani bir iki güne tam olarak ne olduğunu anlayabileceğimiz bir kıvama gelecekmiş gibi. Evet, Çünkü Kayseri'dekiler de diyor ki bunların hepsi külliyen yalan, adım adım, satır satır e, hesabını verebiliyor söylediklerini falan. Neyi verebildiklerini anlamadım. Öbür, yani beklemek lazım. İki güne. Cuma'ya veririz değil mi tam? Herhalde olur. Ee, olur. Olur evet. olur. olur. <gülüyor> herhalde verebiliriz. Şimdi e, artık bitirmenin de e, zamanı geldi. Heyecanla gene çok güzel bir program yaptık. Memnun durumdan dinleyiciler de memnundur herhalde. Herhalde. 3 bir program yapmış olduğumuz apaçık ortada. Yani. Çiller Başbakan, Türkiye şampiyon. <gülüyor> Gerçekten e, bir partinin başkanı, aktif siyaset içinde bir insan falan olarak görürsem e, takdir edeceğim. Başka diyecek bir şey yok. Evet, sözün bittiği noktalardan <gülüyor> biri olabilir hakikaten. Öyle bakacağız bir süre. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonlara falan çıkıp yine demeç falan da verir değil mi o zaman? Sen peki Cem Uzan'dan umutlu değil misin? Abi? Yok, Cem Uzan artık herhalde yani Türkiye'deki siyasi hayatının büyük ihtimalle bittiğini ha, düşünüyor. Ben davadan bahsediyorum. Türkiye'ye açtığı davadan. Valla orada da bir zilyor <gülüyor> dolarlar gezindiği için ortalıkta. Türkiye yer. milli gelirinin dörtte biri finans talep ediyor. Kimi Bakalım. tutuyorsun diye bir daha e, soracağım. O kadar o. talep edebileceği kadar çok iş yapan bu adamla devlete de soracak çok şey olabilir ama Aa, Cem Uzan şeytan falan diye devam edelim biz. Sen, kolay oluyor böyle. Evet. destek. Güzel görür. kadın. Evet. <gülüyor> Merle Haggard'dan 'Basin Street Blues' dinleyeceğiz. Bu gene tekrar elimizdeki albümü yavaş yavaş çalmaya devam ediyoruz size. New Orleansden hatırlıyorsunuz programcımızdan Turgenin açıkladığı hediyesi sık sık çalıyoruz. Bunu çok hoş bir albüm, 2010 albümü Preservation Hall Jazz Band of New Orleans. Buradan Merle Haggard Basin Street Blues'u seslendiriyor ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Boat To a land of dreams Steaming down the river Down to New Orleans where the band's gonna meet us All our old friends to greet us That's where the dark And the light folk meet In heaven on earth They call it Basin Street Oh, Basin Street Is the street where all the dark and the light folk meet? Down in New Orleans, land of dreams, you'll never know how nice it seems, but just how much it really means. Are you glad to be? <laughs> yes, sirree. comes free, dear to me, where I can lose. My old Basin Street Blues Play it, man, play it seem to just how much it really means. Are you glad to be? Yes of me. When welcome's free dear to me where I can lose my old Basin Street blues. One more time. Old Basin Street is a street for all the dark The light folk meet down New Orleans, land of dreams. You never know how nice it seems, To just how much it really means. Ha <laughs> ha, we're glad to be, yes we. Her welcome's free, dear to me, where I can lose my old Sun Street blues. Çıkkasıydı.